Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TVNet ekranlarına hoş geldiniz soruların peşindeye. Hoş geldiniz yeni sezonda yeniden e, soruların peşinde ile karşınızdayız. Uzunca sayılabilecek bir ara verdik. E, ilgili takip edenler açısından ve kendi hissettiğim açıdan bunu ifade ediyorum. Tabi o mesafe göreceli olduğu için. Benim açımdan da çok uzun bir araydı. Bazı dostlarımız açısından da, izleyeceğimiz açısından da çok uzun bir araydı. O aranın ardından tekrar soruların peşinde ile Karşınızdayız. Kimle beraber? Elbette çok kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz diyeyim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben de bu yeni dönemin hayırlı olmasını İnşallah. temenni ediyorum. İnşallah. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ben tabii geçen sezon yarısından başlamıştım. O adetimi devam ettirmek isterim müsaadenizle bugün 7 Safer 1444 tarihi bir kayıt olarak düşelim. Ee, hocam, şimdi bugün lafız ile mefhum arasında bilim konuşacağız. Biraz sonra Bence hemen o kadar dalmayalım ya. Biraz sonra bu bir sezon hafif, ne konuşacağımızı konuşacağız. Konuşacağım. Ama tabii öncesinde bu arada siz ne yaptınız? Sen belki şöyle ne oldu? iki ay boyunca Çıkabileceğin kadar yükseğe çıkıp oradan dalmayı düşünüyorsun herhalde. Ne kadar derine gidebilirsek o kadar <gülüyor> evet. iyi olur diyerek evet. hocam. Evet. Ee, şimdi iki tane başlığımız var aslında konumuza girmeden önce. Oraları biraz konuşmak isterim hocam. Birincisi geçen sezonda, sezon de diyebiliriz herhalde. Evet. Geçen sezonda yaptığımız toplam derslerin bir televizyon programıydı bunlar. Ama televizyon programını aşan bir hüviyet ve içeriği. Vardı doğrusu benim kanaatimce tekrar tekrar izlenebilecek içeriklerdi. Sizden kaynaklı olarak elbette. Ee, orada ne oldu, ne yaptık, nereden nereye bir e, o harita nasıl oldu, ortaya ne çıktı bunu konuşmak da isterim. Geçen sezon yapamamıştık. Ama bundan önce e, Medeniyet Üniversitesi'nin adetimiz olduğu üzere e, sizin içinizde olduğunuz ya da e, sizin etrafınızda olan e, çeşitli programları da burada konuşmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta 7-9 Eylül arası 3 günlük zannediyorum Medeniyet Üniversitesi'nin himayesinde, bünyesinde, yeni açılan kütüphanesinde bir uluslararası Osmanlı araştırmaları kongresi var. Evet. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Evet. Üçüncü üçsü düzenlenecek. Bunu biraz konuşalım istiyorum. Ben Güzel. kitapçığa baktım. Şeyi öğrenecektim kitapçığa bakarken tabii işte, işte ne kadar kişi katılıyor. Burada da onu söyleyecektim bravo diye. Fakat sayamadım çünkü hakikaten <gülüyor> 250, 300 kişi öyle bir rakam var. Evet, güzel. Bu şöyle, şimdi e, adalet e, duygusunu zedilememek için kavramını zedelimek için e, aslında bu Sakar Üniversitesi'ninki e, Osmanlı Araştırma Merkezi var. OSAER diye kısaltılan. Onun başında da çok değerli bir meslektaşımız e, Profesör Arif Bilgin Hoca ve onun ekibi aslında. Bunları yapıyor. E, bu üçüncüsü Osmanlı Ağaçmaları Kongresi. Bu da OSARC diye kızartılıyor. E, Medeniyet Üniversitesi'nin mekanlarında, onun organizatörlerinde yapılacak. E, bunu da e, yine bilim e, Tarih bölüm Başkanımız İsmail Hakkı Kadı Profesör ve e, yine Tarih Bölümü Öğretimi Selim Karahason'un Hoca organize ediyorlar. Dolayısıyla böyle sadece Medeniyet Üniversitesi tek başına yaptığı bir şey değil. Çok paydaşlı. Türk Tarih Kurumu var. Başka kurumlar var. Ve açılışında da... ...eğer... ...katılmayı... ...imkan bulurlarsa yok Başkanı da bir konuşma yapacak. Dolayısıyla çok paydaşlı... ...bir şey... ...faaliyet bu. Bu senenin şöyle bir özelliği var. Yani bu üçüncü... Kez yapılıyor, yapılıyor olması. Bunun bir farklı özelliği şu. Medeniyet Üniversitesi'nde yapıldığı için ilk defa belki bu ölçekte, muhakkak bundan önceki kongrelerde de vardır ama bu ölçekte bilim tarihi, felsefe tarihi, Osmanlı dönemi, bilim tarihi ve felsefe tarihi oturumları oldukça fazla. İşte üç tane canlılar bilimi, life science dediğimiz bizim biyoloji, botanik, zooloji, ...tıp, eczacılık gibi konularda... Osmanlı bağlamında. Ya, tabii, tabii. Tamam mı? Zaten Osmanlı Kongresi bu. E, üç tane e, oturum var. İşte bizim e, Bilim Tarihi Bölümünden... ...Doçent Mustafa Yavuz Hoca'nın e, organize ettiği... Sonra yine Bilim Tarihi Bölümünden Elif Bağ Hoca'nın organize ettiği, özellikle... ...uygulamalı bilimlerin yani misaha uygulamalı, görmetli, mimari gibi... E, ...uygulamalı bilimlerin teorik altyapısı üzerine bir oturum var. Orada güzel sunumlar olacak. Hmm. Ee, Müstakim Arıcı Hoca'nın e, felsefe bölümünden organize ettiği... Osmanlı medreselerindeki müfredat, eğitim ve öğretim anlayışı bunun... E, man, ...mentalitesi, mantığı üzerine bir oturum olacak. Harun Kuşlu Hoca'nın organize ettiği 17. yüzyıldaki nazari bilimler, özellikle mantık... ...o dönemin bilim teorisi olması bakımından mantık üzerine e, otur, e, oturum var. Zehra Bilgin Hoca'nın organize ettiği... ...modern bilimin Osmanlı'ya girişi esnasındaki Osmanlı entelektüellerinin... ...tarzları ve tavırları üzerine bir oturum olacak. Yani yemek kültürü, ekonomi, aşiretler, tarım... ...nüfus, tercüme hareketleri mesela Osmanlı döneminde... Işte ...Türkçe'ye yapılan tercümeler, Arapça'ya yapılan tercümeler, Farsça ya yapılan tercümeler bunun... ...yöntemi üzerine mesela çok güzel oturumlar olacak. Tereke. Osmanlılar'da biliyorsunuz muazzam terekeler var. Bu terekelerin nasıl yorumlanacağı dair 3-4 oturum var. Ondan sonra e, pek çok e, böyle yeni şey var. E, bu şeyde, bu kongrede, üçüncü kongrede e, ve e, 250-300'e yakın yurt dışından, yurt içinden çok değerli, sahasının uzman olan insanlar var. Tabi bu tür kongrelerin e, sadece Yapılan sunumlar açısından ele almamak gerekiyor, Tabii bu sunumlar kitapçılara da dönüşüyor. Ama bundan daha önemli şeyler var burada. Bu tür kongrelerin şöyle bir özelliği var. Bir kere e, akademide bunlar sosyalleşmenin araçlarıdır, bu tür kongreler. E, aynı alanda, aynı alanı farklı konularında çalışan akademisyenlerin bir araya gelmesi belli bir habitasyon sağlar. E, Konu körleşmesi dediğimiz, herhangi bir alanda belli bir konu üzerinde çalışan insanlar bir süre sonra o alanın diğer konularından uzaklaşırlar. Bu vesileyle o konulara muhtali olurlar. Yeni yaklaşım, yeni bakış açılarını öğrenirler. Alanın doğayan hocaları, belirli kıdem, yaşlı demeyelim de belirli bir kıdemde olan hocalarla genç meslektaşlar tanışır. E, yurt içi ve yurt dışındaki aynı alanda çalışan akademisyenler tanışırlar, fikir alışverişinde bulunurlar. Yani e, tek başına sadece e, o alandaki uzman insanların belirli konularda sunum yapması değil, bu tür e, akademik e, sosyalleşmeyi çok çeşitli açılardan sağlayan toplantılar bunlar. Eyvallah. Aslında bunu, buna dair notlarınızı söylediniz. iyi oldu hocam. Ben soracaktım. Ee, şöyle yani Türkiye'de yapılıyor her yerde yapılıyor çoğu kı kıymetli ya da tamam kıymetli fakat e, ilk bakışta 200-300 tane e, işte yarısı belki yurt dışından isim Hı -hı. kıymetli alim katılıyor. Buradan e, çıkacak verim bir kitap dışında bir şeye dönüşüyor mu diye soracaktım ben. Tabii çok şeye dönüşüyor mesela çok daha önemli bir şey var. Bu bizde bazen çok kongrelerde ya da sempozumlarda falan zayıf kalıyor bazen ama her alanın araştırmacaları süreç içerisinde yeni konulara, yeni sorulara, yeni metinlere ulaşıyorlar. Ve bundan aslında bu yeni olanı kendisinin dışında kimse de bilmiyor. Diğer gibi matematik yazması buldunuz ya da ne bileyim ben bir tıp yazması buldunuz ya da arşivde yeni bir belge buldunuz ya da yeni bir yorum yaptınız. Bunu siz biliyorsunuz. Böyle büyük bir aynı alanda çalışan insanların önünde bunu sunmak, bunu paylaşmak hem sizi yanlış yapmaktan kurtarır. Çünkü pek çok eleştiri alırsınız ya da katkıda bulunan insan çıkar. Ee, ya da destek alırsınız. Dolayısıyla e, alandaki yeni tespitlerin paylaşılması... Çünkü paylaşım çoğaltma çoğalım, demektir. Yani ne kadar paylaşırsanız o bilgi o kadar çoğalıyor. Ee, o açıdan da çok önemlidir bu tür sempozimler. O konusunda. zaman kritik bir soru hocam. Şimdi tabi bizi izleyen dostlarımızın tamamı akademisyen ya da üniversite iltisaklı insanlar değil. Evet. Dışarıdan birisi de bunları takip edebilir miyim? Tabii tabii, tabii. Açık açık açık. Yani konuyla alakası olan herkes... Merak eden Tabi da... Tabii. Medeniyet Üniversitesi'nin kampüsü kütüphanesinde yapılacak burada salonlar var. Ulaşım da çok kolay biliyorsun. Göztepe metrosu, Unalan metrosu arasında bir yerde. Evet. İstanbul'un her yerinden çok rahat ulaşılacak bir yerde. İsteyen merakı olan e, herkes katılabilir. Eyvallah. 7-9 Eylül tarihleri evet, arasında yani, olacak. İnternet çağ, sitesinden çağ programın başlayacak. tamamı bakılabilir. Çünkü Tabii. tamamını takip etmek mümkün değil. Evet, evet, zaten bizim için de mümkün değil. Çünkü evet. Aynı anda farklı salonlarda farklı toplantılar olacak. 3 günde 250-300 tane bildiri nasıl... Tayyip mekan yapan belki bir... O, o Karadeniz'de olursa bizim evet. orada olursa. Onlar için olursa şey sorumluyor. Eyvallah. Evet. Hakikaten çok heyecan verici ve olağanüstü bir iş. Ee... Yani özellikle genç meslektaşların yaptıkları sunumlara bakınca ya da hazırladıkları sunumlara bakınca insan hakikaten heyecanlanıyor. Hatırlarsan burada e, Türkiye'deki ilmi, akademik, felsefi, düşünce hayatının doğası üzerine, geleceği üzerine bazen konuşuyoruz. E, karamsar olmaya gerek yok. Yani o kadar güzel konular, o kadar güzel başlıklar var ki. Orada sadece emin olamadığım şey hocam. Siz acaba çevrenizi görüp mü bunu söylüyorsunuz? Hayır, hayır. Dışarıdan Yok, gelen genel fotoğrafa dair. Hiç tanımadığım ama dinlemek için kaydettiğim isimler hmm. var. Tabii tabii. Gidip dinleyeceğim. Yani, siz ne kadar bir alanla uğraşırsanız, uğraşır, o kadar geniş ki bu konular. Yepyeni şeyler çıkıyor, metinler çıkıyor, vesikalar çıkıyor, belgeler çıkıyor, yorumlar çıkıyor. Yani eski malzemeyi yeni bir yöntemle de yorumlayabilirsiniz. Ee, hiç o zamana kadar fark edilmeyen ilişkiler de kurabilirsiniz. O açıdan e, öyle değil. Sadece e, İstanbul'daki akademik yenleri ya da e, Türkiye'de akademisyen için söylemiyorum bunu. Japonya'dan öyle bir sunum gelir ki şaşırır kalırsın yani. Doğru. Burada belki tek eksiklik bilmiyorum var mı da eksiklik dedim direkt e, canlı olarak yayınlanması oturumların. Büyük, olsa büyük bir mekanizma, kurguysa kur, evet. tabii dediğin doğru Mümkün olabilir olsa... o. Bu bazı yerlerde yapılıyor ama bilmiyorum ama tabii o nasıl yapılır, o nasıl becerilir, o altyapısı nasıl hazırlanıyor bilmiyorum. Evet. Eyvallah. Bunu Her söylediğimiz türü, iyi yani oldu. Herkesi, herkesi bekliyoruz. Eyvallah. Önümüzdeki e, hafta programında program bitmiş olur. Evet, o yüzden zaten. bir değerlendirme yaparız. Evet. Onu da çok arzu evet, ederim evet, doğrusu. Evet, evet. Şimdi hocam bismillah diyebiliriz yavaştan. Dedik zaten. Yani bunları besmelesiz konuşmadık. Bunlara da besmele dedik. Bu o besmele hocam bu kongre içinde şimdi kendimiz için bir evet, besmele. Evet. Soruların peşinde yeni sezon ile 30 küsür program yaptık 30 hocam. 30 tam 30. E, evet. 31 diye biliyorum ama Yok tam 30. Ben evet. evet, 30 onu ben gayet biliyorum. Evet. Bir arada siz zaman zaman ders diyordunuz ama evet. bence bir sorun yok hakikaten girişte söylediğim gibi. Televizyon programının doğasını da aşan, belki televizyonun reddedeceği bir içeriğe de dönüşen zaman zaman bir içerikte iş yaptık. Her bir ders de YouTube'da var zaten. Tekrardaki tekrar izlenecek işler idi. Fakat geçen sezon konuşamadık. Şimdi şeyi bir aslında sizin gözünüzle de bir tahlil etsek. Ne oldu? O soruların peşindeki yolculuk. Yeni cevapların doğmasına yol evet. açtı mı? Ne oldu? Şimdi açıkçası Nedir? bunu iki şekilde ele alabiliriz. Bir kendi açımızdan hakikaten ne yapmak istedik? Ee, ne ne çıktı ortaya? Çünkü bazen bir şey niyet edersiniz, plan plan yaparsınız, ee, o sin teorik olarak zihninizde çok güzel ifade edilir ama pratikte şartlar onu dönüştürür. Yani aklınıza güzel bir biyit ama yazdığınızda o kadar da güzel olmadığını anlayabilirsiniz gibi. E, o açıdan bakılabilir. Bir de malum bu e, Temmuz ve Ağustos'ta e, Anadolu'nun çeşitli yerlerine gittik yine e, çeşitli nedenlerle orada programı izleyen e, dostlarla sohbet ettik. Yani genelde bunu e, karşı taraf açtı bu konuyu diyelim. Mesela ben oradaki gözlemlerimi ya da edindiğim intibaları da aslında seninle paylaşmak hatta e, bu vesileyle e, takipçi, takip eden arkadaşlarla dostlarla paylaşmak isterim. Acaba doğru mu? Ben burada biraz emin değilim. Yani... Çünkü şöyle bir şey söylendi. Bir de şunu da söyleyeyim. Ege, Marmara, Orta Anadolu, Karadeniz bu coğrafyada... Farklı. Farklı birbirlerini tanımalısı mümkün olmayan insanlar. ve işte Akademisyen dostlar var, öğretmen dostlar var. İşte ilimle, düşünceyle, felsefeyle, bilimle ilgilenen arkadaşlar... Ortak olarak söyledikleri, buna katılmışsın bilmiyorum, şu... Ee, ...çok sistematik yaptığımız sohbetleri pek tutmadılar. Böyle Hı -hı. daha çok e, konudan konuya atladığımız... E, ...hani hakikaten soruların peşinde koştuğumuz... E, ...programların daha iyi olduğunu söylediler. Mesela bunun üzerine... ...senin bence bir düşünmen lazım. Hatta belki... E, ...genelde bu programı takip eden... Ee, dostların bu konuyla seninle bir müzaketmeleri belki sosyal medya üzerinden ya da e-mail üzerinden. Hmm. Ben hakikaten bunu bir soru konusu kıldım zihnimde. Ee, Tabi televizyon nedir? Televizyonculuk nedir? Bu tür, bu tür programlar nasıl yapılır? Bununla ilgili benim bir tecrübem yok. Ama şöyle anladığım kadarıyla çok sistematik... E, A noktasından çıkıp B noktasına varacağımız şekilde tayin edilmiş, belirlenmiş e, programlardan çok... Böyle yolda koşmaya, koşuşturmaya, konudan konuya atlamaya ama belli bir güzergahtı da az çok bulunmaya bu şekildeki programlar daha çok tercih ediliyor. Daha çok beğeniliyor. %75 gibi bir rakam var. Bunu üzerine düşürmek lazım bence. Siz de bu kanaattesiniz. Hayır ben bu kanaatliyim, dinim değilim. Ben bu konuda karar verebilmem için... Bu hakikaten televizyonculuk için ya da bu tür program için ne anlam ifade ettiği koysa düşünmem lazım. Bilmiyorum. Yani tekniğini bilmiyorum bunun. Ee... O zaman dostlarımız, e, izleyen dostlarımız en azından not e, ederlerse sosyal medyadan e, bize e, şey de görmüş oluruz hocam. hani Zaten programın doğası itibariyle sizin bir televizyon programı yapmayı kabul etmenize giderek söylüyorum. Daha geniş sayıda kümeye dokunabilir mi bu meseleler? Olabilir. Dolayısıyla aslında bu konuştuğumuz şey de daha geniş kümeye daha makul şekilde dokunabilir miyiz? Mesela şu, mi? şu, da, şu da ikinci bir nokta mesela. E, genel teorik e, model üzerine konuşmak ile tarih üzerine konuşmak, tarihsel olan üzerine konuşmak arasında da ayrım yapılıyor. Mesela bir kesim takipçi daha böyle teorik mesele, mesela bilim nedir, düşünce nedir, felsefe nedir, e, bu tür teorik mesele üzerine konuşmayı önemserken, ki bu çok fazla bir şey değil, ilginç, daha çok böyle tarihsel... E, Yapıya da atıf yaparak, sıfırda kalarak değil belki ama onu da günümüze taşıyarak ama büyük oranda o içerik olarak tarih üzerine konuşmayı mesela önemseyenler daha çok. O da ilginç geldi bana. Daha belki ele geçirilebilir olması da olacak. olabilir. daha takip edilir olabilmesi. Çünkü de... Benim kanaatim de hocam zaman zaman hatta oradan eleştiri aldığım bile oldu benim bireysel sizinle paylaşmadım tabii ama. Ee, ha, bak istifadalar geliyor. Evet. <gülüyor> tabii, tabii. Evet. Meseleyi bir şekilde tarihsel bağlamıyla e, yani zaman ve hatta tarih e, hareket ettirerek ilişkilendirme meselesi sürekli yapmaya çalıştığım bir şeydi. E, bir hesaplaşma kendi adıma duygusunu evet. e, bir şekilde ya da doğru yeri Yani neticede bu programı birileri için yapıyorsun. Yani bir, bir kulak var, bir göz var. O onlara dikkat almak zorundasınız. E, kendim çaldım kendim oynadım tarzda dönmemesi gerekiyor bu açıdan. E, o açıdan ben e, şeyi e, önemsedim. Yani e, dinleyen dostlar Anadolu'daki özellikle dinleyen dostların bu kanaatten dinledim açıkçası. Hmm. Not aldım sana ulaştırmak üzere. E, hiç, e, biz de buluşamadık ilk defa karşılaşıyoruz Tahit e, Hocam. Hocam siz e, ben yoktum. Işte, sen tatil diye gittim ara verdik biz ama siz tatil yapmadınız. Anadolu'yu dolaştınız. Tatil kelimesini sevmem biliyorsunuz. Evet. İstirahat edersiniz. Yani, tatil kelimesi. İstirahat etmediniz. Ee, ben istirahat de hani sizin adınıza itiraflamadım. E, e, Vakit bulamadık yani. Çalıştık elhamdülillah o da bir istirahattır da. Ama bunları da dikkate almak gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var tabi. Mesela ilginç bir onu da söyleyeyim bir gözlemimi. Mesela Fatih Sultan Mehmet Üzerine yaptığımız oturumu birkaç kişi yani birkaç kişi derken o oldukça fazla, çok ilginç yorumlar aldım o konuda. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Türkiye'de anlatılırken... ...o aşağılık psikolojisinin çizdiği çerçevede Rönesans Sultan olarak anlatılıyor. Halbuki o dönemde daha Renesans'ın... ...kendisi yeni yeni oluşuyor. Onunla alakalı bir yorum kümesi yok yani. Ama biz Fatih Sultan Mehmet'i e anlatırken... ...kendi kültürümüzün dinamikleri etrafında, onun bir uzantısı olarak değil... Batıya nispetle anlatıyoruz ki, odanın da tırnak içinde bugün anladığımız anlamda bir batı da yok yani. Hmm. Mesela bunu çok önemsediklerini gördüm Anadolu'daki e, entelektüel uğraşısı olan insanlar Bu çok ilgimi çekti. Ben hiç böyle düşünmedim mesela. E, çünkü Fatih İslam Mehmet'in evet, o tarafına değindik ama daha çok onu... E, İslam medeniyetinin, Türk medeniyetinin... E, ...terkibinin bir uzantısı olarak anlattık. E, örnekler verdik yaz meselelerden ve konulardan. Mesela bu çok ilginç aşık başa programun çok etkili olduğunu mesela çok dikkatli dinlendiğini fark ettim gelen sorular ve yapılan yorumlardan çoğaltılabilir Bunlar ama bunların en nihiyetetinde çeşitli açılardan değerlendirildiğini sadece program program olarak kalmadığını onun nasıl diyelim imalarının bile imalarının bile yani içeriğin dışında o içeriğin imalarının hem tekil program olarak hem de o 30 paketlik program imalarının da çok ilginç olduğunu gördüğümü söyleyebilirim. Sorulardan ve yorumlardan hareket ederek söylüyorum bunu. Peki ne yaptık? Bu, bu parantez açayım hocam, çok özür. Bu, bu soru demek ki şey, üzerine çalışılması, benim çalışmam sen gereken... Tabii tabii, onun için sana aktarıyorum. yani şey. Karşılaşmadığımız için bu sürede sana söyleyemedim. Madem sen de konuyu açtın, bunu paylaşmış olalım. Hatta ileride bu tür programlar yapmayı düşünen genç meslektaşlarımız olabilir. Değil mi yani? Ya da meslektaşlarımız olabilir. İlla genç olmaları yetmiyor. Olabilir de değil, olmalı. Olmalı, tabii evet, ki evet. olmalı. Yani bunlara da dikkat almak lazım. Yani neticede bu bir paylaşım. Paylaşımda paydaşlara da dikkat almanız lazım. Yani ne istiyor? Siz kafanıza göre al şunu, al şunu diyemezsiniz. Onların da niye almak istediği, işin doğasına halel gelmeyecek şekilde dikkat edin. Evet, işin doğası halel gelmeyecek şekilde. Anlatının nasıllığının e, çeşitlendirmek, zenginleştirmek meselesi. Evet, evet. Mesela ben bu Aşk Paşa ve Fatih bölümleri üzerine e, söylenen notlara işte Gazali etrafında da bir müstakil program yapmıştık. Onu da eklerim. Ben, ben onunla alakalı soru almadığım için söylemedim Hı -hı. açıkçası. Belki hani, e, dinleyen arkadaşlar buna daha çok önem verdiler. Olabilir. Ne, ne aldın sen Gazali hakkında mesela? Şöyle hocam şimdi şeyi düşünüyorum bir taraftan isimler itibariyle ama kendi kendimde boşa düşürecek bir şey. Fatih Sultan Mehmet daha büyük sayıda kümenin temas edeceği onun yanına koyduğumuz her anlamın daha fazla doğru. alınacağı yani bir şey doğru, ama Aşık Paşa öyle biri değil. Aşıkpaşa, İsim dışında Doğru. doğru Çok da bilinen biri değil. Hatta Garipname'nin bile mesela Anadolu'da birkaç 4-5 arkadaş hatta Garipname'yi bu vesileyle ilk defa Evet. Edindiğini ve okuduğunu söyledi. Bu da ilgimi çekti. Aşık Paşa üzerine yapılmış ilk e, müstakil program bile olabilir. Bilmiyorum, taramadım her hepsini. Büyük öyleceki yoksa var ipi. Televizyon programında mı? Ah, televizyon. Onu hocam. bilmiyorum, bakmak lazım. E, şey, Google'da da şeyi zayıf bir. E, hatta sizin biraz da yıllar önce işaret etmenizle ben de hani size söylemiştim e, garip nameye evet, biz 10 tane ders yaptık onda İsmail Güleç ocağıyla böyle dikkat çekti. Evet evet. evet. Orada yaptığınız şey aslında hocam burada yap yapmamız gereken şey bir tarafıyla bir ismi e, siz ifadelere bilmiyorum itiraz eder misiniz ama kültürün popülerleştirilmesi meselesi. Onu... Yapan yapsın o benim işim değil. Ee... Şimdi yeri gelmişken burada bir şeyi daha karıştırmayalım. Vulgarize etmekle popülerize etmeyi de birbirine karıştırıyor evet. insanlar. Hatta popülerize etmeyi, popülerleştirmeyi olumsuz zannediyorlar. Hayır <gülüyor> halbuki popülerleştirmek olumlu bir şeydir. Vulgarize etmek kötüdür. <gülüyor> Eyvallah. Yani pesbaye etmek. Vulga Zeynep'i pesbaye <gülüyor> kılmak demek. E, o kötü bir şey ama kültür... Yani şöyle fikriyat hissiyata dönüşmezse topluma etki etmez ki. Fikriyat hissiyata dönüşmezse. Tabii. Şimdi, şimdi bakın siz bir fikriyatınız var. Her konuda bu bilimde de böyledir. Felsefede, dinde de her konuda bir fikriyat üretiyoruz. Fikriyat o fikriyata dahil olabilecek eğitim almış insanları gerektirir. o Peki geri kalan insan... Nasıl dahil olacak ona? Onu hissiyata dönüştürüyorsunuz. Bu bazen davranışlarla olur, bazen o fikri biraz daha anlaşılır kılmak, şiire dönüşmesi Mesela edebiyat burada bu çok iman ediliyor. Hissiyatın, fikriyatın hissiyata dönüşmesinin ana aracı da edebiyattır. Yani burada edebiyat şiirdir, hikayedir, romandır. Bir milletin edebiyatı ne kadar güçlüyse, o milletin fikriyatını popülerize edilmesi, kamusallaştırılması diyelim, çok kolay olur. E, İnaçları, e, düşünceleri, fikirleri, üst seviyeli metinler korumaz. Onlar inşa eder. Onların yaygınlaşması ve onların kamusallaşması, hatta korunmasını, nesiller arası aktarımını büyük oranda e, edebiyat yapıyor. Hmm. Başka edebiyatın çok güçlü olması lazım. <gülüyor> yani şş, diyelim ki, Mevlid'i Mevlid düşün, Yunus Emre'nin şiirlerini düşün. Siz hangi kelam metniyle... Yunus'un etkisini üretebilirsiniz? Çok zor o. Onun için mesela bak, bir klasik gelenekte matematik metinlerini bile... işte astronom metinlerini bile... ezberlemek için manzumeye, o şiir değil ama manzumeye dönüştürüyorlar. Değil mi? Daha çok kişinin zihnine dokunabilmek için. O açıdan bu gelmiş gelmişken bunu hakikaten altını çizmek lazım. fikriyatın hissiyata dönüştürülmesi çok önemli, gerekli. Yani doktora tezleri olarak kütüphanelerde kalıyor bunlar. O açıdan kültürün kamusallaştırılması. kültürün kamusallaştırılması, dolaşıma sokulması ya da bugünkü ifadeyle popüler hale getirilmesi çok önemli. Ayıp bir şey. Yani bilim değil. de böyledir. Bak ben yurt dışında şunu gördüm. Ee, özellikle yüksek bilimin, dedim kuantum yani kuantum zor bir iş yani. Kuantum çalışanların çoğu anlamıyor bunu. Bir alanı anlıyor, bir alanı anlamıyor. Aralarında tartışmalar var. İşte yüksek derecede kozmoloji çalışmaları var, Big Bang teorileri değil mi? İşte image teoriler, şimdi mesela neurofilm. Şimdi bunları çalışıyorlar, doğru. Ama bunların popüler, popüler hale getirmesine de çok önemsiyorlar. E, belirli mekanizmalar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim sana. E, tanışmıştım yurt dışındayken Adam fizikçi. Ama fizikçi fiziği bitirmiş. Hatta doktora yapmış. Fakat e, medya... sahasında çalışıyor. Gazeteci. Evet. E, bazı çünkü böyle insanlar var. edebiyata sanata yatkın. E, Popüler fizik kitapları... yazıyor. Fakat tek başına o yazmıyor onu. Benimki Harvard'da... Hakikaten Harvard'da bir profesörle çalışıyor. Onun yazdıklarını e, halkın anlayacağı İngilizceye ifadeye dönüştürüyor. Hoca onu bilim hani bu ifadeye dönüştürme esnasında bilimi e, söylediklerini e, ne zarar verecek ya da onu yanlış bir şekilde ifade etmeyi engelleyici bir okuma yapıyor. Ve ikisi birlikte bu kitabı yayınlıyorlar. Popüler bilim kitapları aslında kete bile de çeviriyor, değil mi? Evet. E, çok güzel bir seri bu. Türkiye'de. Büyük yayın evleri, birkaç yayın evi bunu çok güzel yapıyorlar açıkçası. Hani burada reklam olmasın diye Bizim de on kitaba evet. yaklaştı. Mesela ben bir tanesini okudum bu e, şeyden, e, tatil esnasında. E, Hangisi şey... hocam? Fizik bizi e, nasıl özgürlükler? Evet Evet, yani, onu Baha Hoca'ya, Baha Zafer Hoca'ya sordum. Evet. E, bunu tavsiye etti, ben de onu okudum. Mesela çok güzel, çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü belli bir matematik e, isteyen o üst bilgiye ya da fizik bilgisi, isteyen üst bilgiye nasıl müdahil olacaksın? Nasıl dahil olacak? Çok zor yani. O açıdan bence bunu hiç hafife memek lazım. Bu çok eksik bir şey bizde. Belki müstakil olarak hocam hani sizin e, dilinizle ifadelendirilmesi dikkat çekici olacaktır o açıdan. E, üslup meselesinin, edebiyat dediniz diye söylüyorum. E, Agambenin miydi? Hatırlamıyorum. E, yüksek, e, iyi üslubun olmadığı yerde e, yüksek Fikirden söz etmek epey zor. Yusufcuğum şimdi bu doğru da bunlar bize bir verilmiyor ki. Biz inşa edeceğiz bunu. Başlarsın yanlış üstü olur. Eleştire eleştire üst üsluba varırız. Yani önemli olan burada hakikaten işe kalkışmak, yola çıkmak. efendim Bir yol almak yani durup yol üzerine konuşmanın Durup herhangi bir mesele üzerine ahkam kesmenin gereği yok. Yola çıkalım, hazırlığımızı yapalım tabii. O, o andaki bilgilerimiz neyse ona göre bir plan programı yola çıkalım. Ee, yani kararsız kalmak, harekete geçmemektense yanlış yola gitmek, şu düzeltme ihtimali bu yol yanlış doğru yola gideyim dersin. Bence şöyle... Ama öncesinde bunun kıymetli, başlı başına kıymetli, haiz olduğunu kabul etmek tabii, tabii. Yani, gerekiyor. Tabi tabi yani kesinlikle. Akademide böyle bir sorun var ya hocam. Herkesin yıllardır söylediği bir şey. Nedir? Ya Metinler okunmuyor. Okutmasını bileceksin. Niye bizimkiler okunuyor? Bak, Genel bir eleştiri. Şimdi burada hani sık sık anlıyoruz ama KTB'nin burada önemli katkısı var. İstanbul Felsefe Bölümünde ve Bilim Tarihi Bölümünde yapılan tezleri KTB bastı dördüncü baskısını yapan kitap var evet. hani okunmuyordu ya şimdi bakın şöyle bir yanlış var e millet bunu seyrediyordu ya milletin önüne sen kaliteli bir yemek koydun da yemedi mi hmm. iyi bir kebap koydun iyi bir amsalı pilav koydun iyi bir eminim Konya ekmeği koydun etli ekmek koydun yemedi mi yani e, ne koyuyor sen o var zannediyor onu yiyor yani bir lokantaya gidiyorsunuz önünüze gelen o lokantanın yemekleridir o kaliteli ise insan kaliteli yemek yer Dolayısıyla bence e, kaliteli eğer inanıyorsak akademide yapılan işlerin kaliteli olduğuna, bir sunalım bakalım. Ee, halk ya da halk kimse artık ona teveccüh ediyor mu etmiyor mu? Kesinlikle ediyor. Öyle bir şey yok. Bir de senin halk dediğin şey artık 1980 önceki halk değil ki. Ya, üniversite mezun oranı oldukça arttı. Ondan sonra okuma yazma bilen insan sayısı çok. Ee, üst kültüre mensubiyet duyan insan çok. Ee, Türkiye'deki yayın ürettiği kitaplar... Artık kadın, erkek, bir sürü şairimiz, şairimiz, yazarımız, çizerimiz var. Bunların bir anısı tabii kötü olacak. Yani şöyle bir şey yok ki edebiyatta mükemmel formu bulalım uygulayalım değil. Yani Osmanlı döneminde şu anda bahsettiğimiz şairler var. Yani sadece onlar mı kalburüstüydü? Ya şöyle bir yanlış anlaşıyoruz anlaşmamız var. Şimdi tarihin süzgecinden geçip bugüne gelen insanları esas alıyoruz. Mesela herkes i̇bn Sina'yı kendine esas alıyor. Ya i̇bn Sina istisna. Aristoteles istisna, Kant istisna yani bunlar kendi dönemlerinde istisnaları. Evet. E İbn Neden böyle İbn-i İsna'yı yetiştiremiyoruz diye yani, Ama i̇bn Sina döneminde bin tane filozof var İslam dünyasında canım yani felsefeyle uğraşan belki. i̇bn Sina atıf yaptı ve bugün adını bile bilmediğimiz ama ilk şifada hesaplaştığı adam var. Ve onlar tarihin çiğinde kaldığı yaşıyor. Kant'ın döneminde kaç tane filozof var Almanya'da? Yani uzmanlarının bildiği isimler bunlar artık ya. Biz Kant, Kant, Kant. Ama Kant döneminde bir sürü filozof var canım. Kaç yüz tane dergi çıkıyor. Kaç yüz tane... Yanlış hatırlamıyorum. Dört bine yakın filozof var. Filozof diyebileceği isim var Kant'ta. O açıdan öyle bakmamak lazım. Yani Fuzuli Baki diyorsun. Fuzuli Baki döneminde kaç tane şair var? Kalanlar evet. O açıdan... E, mükemmel formu bulup ondan sonra iş yapalım doğru değil. Mükemmel form... E, eksik formların... Bütününden ortaya çıkan. Onun için her yanlış eksik doğrudur. Ee, doğruya giden denemelerdir onlar çünkü. Eyvallah. Benim söylediğim şuydu hocam. Bundan tabii itiraz etmek mümkün değil. Oradaki doğru ve yanlış tanımlarının önemli önemsiz olup olmamasıyla ilgili bir şey. Üslubun kendisini yani içerik bu nasıl aktarıyorum ifade etme tamam, kudretini hiç önemsemeyen... Bu üslup akademik bir üslub var doğru ama bu akademik üslubun kamusal, bilgiyi kamusallaştırırken Dönüştürülmesini yavaş yavaş kuracağız. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da ve Kanada'da görev yaptığı esnada doktora tezleri yayınlanırken... ...kesinlikle o tez olarak yayınlanmıyor onlar. Ama onların mekanizmaları kurulmuş. Editörlük mekanizmaları var. Türkiye'de hangi yayın evinin böyle bir şeyi var? Bunu şey yapmıyor ki... ...yazar yapmıyor. Yani akademisyen bunu yapamaz ki zaten. Evet. Türkiye'de onun aracı editörler silsilesi kurulmuş değil. Anlatabiliyor muyum? Bu kurulacak. Ama bu da zamanlı olacak. Yani bak ihtiyaç konuşuyoruz. Orada konuşacak, burada konuşacak. Bir yeni evi ya Ben şuna bir başlayayım diyecek. Ama burada önemli olan şu. Tekrar ediyorum. Konuyu uzatmayalım. His, fikriyatın hissiyata dönüştürülmesi son derece önemli bir hadisedir. Bunu beceremediğimiz zaman o üst fikirler belirli bir e, grubun elinde kalır. Bu kasti olarak değil. Onların erişimin açık olduğu için. Sadece onların eğitimi, e, kapasitesi, birikimi o bilgiye erişmeyi mümkün kıldığı için e, değerler içemez. Siz bilginin ha bu şey de değil, bilgiyi bozmaz bu. Hakikatin, tek bir hakikatin farklı ifadeleri var. Bunun çok güzel örneklerinden biri, Leibniz'dir mesela. Leibniz bir hakikati bir değirmenciye de bir değirmenciye de ne bileyim de bir çiftçiye de bir e, nedir papaza da, bir profesö, profesöre de, bir krala da Anlatabileceğini Düşün. düşünüyor ve buna göre o aynı hakikati farklı şekilde ifade edilme denemeleri yapıyor. Bu, tabi tazi ifade kudreti de değil de Aristoya atfedilen e, anlat öğre, öğrenmiş olmanın net en en, en net emaresi e, öğretebilmiş olmaktır. Tabi bu pek çok kültürde şöyle evet, e, en iyi, yani iyi anlayan iyi anlatır onu ilkokul... 5. sınıf seviyesinde de anlatır. Üst seviyede de anlatır ama konuyu iyi anladığın zaman bu mümkün ve kültürümüzde akademimizde bu konuları çok iyi anlayan hocalar var zaten. Eyvallah. El cümle mızraklı ilmihal bayağı bir metin değil. Tabii. Ee, bilginin de hakikati çarptıran bir metinde değil. Değil. Ve çok büyük sayıda insan kitlesine dokunmuş e, bir metin. Ya. Burada sorun yok. E, e, tabii diyorsunuz. şimdi bak e, eskiden de ...herkesin katılabileceği diyelim ki eğlenceler... Oyun. Futbolu kaç kişi izliyor? Dünyada Gidiyor. mı? Gidiyorsun bir stadium 100.000 kişi... ...bir kuantum konferansında 100.000 kişi işler izlerse... ...o zaman şöyle diyeceğim, ulan bu Türk toplumu uçmuş diyebilirsin. Şimdi bazıları böyle mukayese diyorlar Ya bir bilimsel bir konuda... ...10 kişi gelmiş, efendim falanca... ...artist gelmiş, 100.000 Gayet her zaman böyleydi bu. Ya Mezopotamya kültürünü bir oku bakayım. Orada şikayetler var ya bu konuyla... Evet. Aynı bizdeki şikayetler orada da var. Ama bu gayet doğal değil mi? Erişimle alakalı bir şey. O artistin, o şarkıcının, o türkücünün neyse yaptığı iş... ...çok, pek çok insanın ona katılımına uygun o vasatta. Ve hmm. sen şimdi kuantumun bilmem, bel teoremleriyle, bilmem neyine... ...yüz bin kişi katılıyorsa Türkiye'de, bence şüphelenmekte ve korkmakta. Orada bir sorun, <gülüyor> o zaman. sorun var. Yani. E, bu olağanüstü bir şey, böyle bir şey olmaz. Yani şöyle zannediyor insanlar. Ben şimdi yurt dışında toplantılara katılıyordum. Biz şöyle zannediyoruz. Türkiye'de bir konuşmanın çok dinleyicisi varsa o konuşmanın başarılı olduğunu zannediyoruz. Ya ben bunu yaşadım. Ben Şey nedir onun adı? Yer önemi değil. Bir yerde çalışıyorum. Ulus, yurt dışından bir hoca getirildi. İşte konuşacak. Kimse gelmedi. Nedense Türkiye'de orada çalışan hizmetlileri topladık ya. Çok yapılan bir şey. Ve hocam. bir buçuk saat İngilizce konferans dinlediler. Ve çoğu belki de ilkokul mezunu olan insanlar. Yazık yani. Niye? Ayıp olmasın. Emin ol o daha büyük ayıp. Çünkü gözlere bakıyor adam yani. Ben yurt dışına gittim bu tür toplantılara. 5 kişi 10 kişi var. E i̇lgili olan gelir zaten. Hocam reklam gelmiş. E, ara vereceğiz. Ama aradan sonra konuya girmeden şurayı biraz daha çoğaltmak istiyorum. Evet peki. Kısa bir ara aradan sonra soruların peşinde devam edecek. Merhabalar, soruların peşindeye devam ediyoruz. Giriş yapamadık tabii. İkinci sezonun ilk programıyla karşınızdayız. Ee... O da hata yaptık bence. İlk programa bir konu başlığı koymakla. Hmm. Belki böyle bir değerlendirmeyi düşünmek daha doğru olabilirdi. Belki tabii şey sınırı yok hocam Bağlamında da. Geçen sezonun son programında bu değerlendirme de bir tarafıyla yapılabilirdi. Evet. Ee, ama şimdi biraz girmiş oldum. Evet. Önümüzdeki program e, sizin için de uygun olursa, orada da biraz daha etrafıca meseleyi ele alırız, e, neline dair, nasıllığına dair. E, dolayısıyla sorun yok. Benim soru soracaktın sen öyle dek. Hocam almışsın. kaldığımız yer şuydu ya, e, siz e, kıymetli olanın ölçüsü e, takipçi sayısında ölçüsünü takipçi sayısında arayan bir e, kafa. Verdiğiniz örnekte bir yurt dışından gelen akademisyen, hocanın salonu boş Kon, olduğu için... konuyla alakalı de demek istiyorum yani. Bu bağımsız olarak aslında ben bunun uzayını genişleterek... Tabii ya, ya şu, şu cümleleri söylemeyeyim mi beklemiyor benden. İşte nicelik arttı ni falan ya bunlar çok konuşulan şeyler. Bu hep böyleydi. Şimdi insan bilmeyince... Şimdi geçenlerde bir şey izliyorum. Ee, çağını aşan bilim adamı. Ya bilim adamı çağını aşırsa o çağda yaşamış olur zaten. mesaj saç... Bu mecaz olarak şey, ifade ederdi. E, işte yoktu. Bilmiyorum bilmiyorum demiyor adam. E var. Ben biliyorum. Benim alanım olduğu için belki biliyorum yani. Şimdi bilmeyince bu etmeyi seviyoruz. Hep böyleydi bu işler. Yani insanın şehir kurduğu, toplumsal hayata geçtiği ne zaman geçtiyse oradan gelen kayıtları incelediğin zaman farklı değil yani. Atina toplumu da farklı değil o felsefenin kurulduğu filan falan dediğin. Orası da farklı değil. Yani şöyle mi zannediyoruz? Tüm Atinalılar filozoftu. Ya da Bağdat şehrinde herkes alimdi. Yok öyle bir şey. Hazreti Peygamber etrafındaki tüm sahabe aynı ayağı ve mıydı? Değildi ya böyle bir şey yok. Bu bir idealizasyon. Anlatabiliyor muyum? Bunun konuyla alakalı demek istiyorum. Bu değişimi peki ile izah edeceğiz? Hangi değişimi? Yani bugünkü fotoğraf dün de vardı, tarihin tüm zaman dilimlerinde vardı. İderze edilmiş bir yer yoktu diyorsunuz Tabii ya. şunu demek istiyorum, konular, o konulara erişim imkanlarıyla alakalıdır. Yani siz üst seviyede bir matematiğe erişebilmek için onun eğitimini alınmış ve onun zekanızın ona müsait olması lazım. Yani herkes e, diferansiyel integral, ne bileyim kalkülüs bilecek diye bir kural yok. Bunun belli bilen bir grup olabilir. Bu e, sınıfsal bir tercih değil. Yeteneklerle, insanlardaki imkanlarla alakalı. Kognitif imkanlarla alakalı. Onu kastediyor. Dolayısıyla e, piramidiyeldir kültür. O kültürün üst e, bilimlerini çok iyi anlayan insanlar yetiştirir kültürler ve toplumlar. Herkesi siz filozof yapamazsınız. Bu mümkün değil. Herkesi filozof yaptığınız zaman yine çok iyi filozoflarla, çok kötü filozoflar hiyerarşisi, dizilişi olur. Yani tüm toplum hayatı hiyerarşiktir. Bu hiyerarşinin tabiatına bakacaksın. Belli bir baskıyla mı oluşturulmuş ya da, ya da adaletsiz bir şekilde mi oluşturulmuş? Yani bunu hiyerarşiye bizim gelenekte mütenasip, tenasip diyor. Teklifin son sayısı, adalet sayısında bu konuyla alakalı çok ciddi yazılar var. Yani benim imkan, doğuştan getirdiğim imkanlarım var. Yani i̇leride yapay, zeka bilmem, transümenizm filan ayrı ama şimdi benim doğuştan getirdiğim yetenekler var. Diyelim ki müziğe çok yatkınım. E falanca da değil. Eşit değiliz yani. Dolayısıyla benim toplumdan alacağım payla onun alacağı pay bu konuda aynı değil. Bu konuda. Ha, bu konuda aynı değil. E, kastettiğim bu. Dolayısıyla siz... Üst kültüre herkesin erişimini bekleyemezsiniz. Böyle bir beklenti de doğru değil, zorlama da doğru değil, onu kastediyorum. Futbol daha çok izlenecektir. Tarihte eğlence kültürüne ait e, uygulamalar her zaman daha çok izlenmiştir. Çünkü ona katılım, ona erişim daha kolaydır. Ama bir e, üst seviyeli matematik, fizik, astronomi, felsefe doğru da değil. E, o insanların zihnini de bulandırır bu. Kastettiğim bu. Mesela biz, biz e, milyonların bir şeye katılmasını beklemektense o meselede e, hakiki anlamıyla uzman olan yüz e, kişinin bu işe gerühte etmesini ele almamız gerekiyor. Mesele bu yani. Hmm. Herkesin bilmesine çalışırken konuyu da kaybedebiliriz. Hiç kimse de o konuda bilgi sahibi olmayabilir yani. Iskılınabilir. Aruz Aruzla hece arasında da acaba böyle bir şey var mı? Yok böyle bir şey. Diye düşünüyorum. Takipçi açısından. Niye? Yani Yandım biri e, nispeten e, biraz daha metne yaklaşmayı talep ediyor, yüksek bir kültür talep Aynı ediyor. Ay efendim O tamamen evet. O kültürün ile Aruz Arap şiirinin tabiatıyla alakalı, e, sece Türk şiirinin tabiatıyla alakalı. İşte bugün artık onları da kullanmıyoruz. Peki hece ve modern şiir diyeyim hocam. Hiç fark etmez o tamam. Biri ikincisi şey ya okuru kendisine biraz daha adım atmayı zorunluluyor bir nispeten bir kültür seviyesi talep ediyor. Ya değil. Şimdi modern şiirin, serbest şiirin kastetiyor. Serbest evet. şiirin e, öyle bir işlersin ki heceden, aruzdan bile daha ağır e, bir şekli ve yapıya kavuşabilir. O tamamen o, o nesneye senin yöneliminle alakalı. Bunların hiçbiri kutsal değil. Beşeri üretimlerin hiçbiri kutsal değil. Kültür önemlidir tabii. Yani Bizim ürettiğimiz belirli bir bütünün parçası olmaları bakımından onlara duyduğumuz mensubiyet onlara önemlisi söylememiz anlamlıdır. Ama çöpçülük yapmamak gerekiyor bu konularda. Onu kastediyorum. Belli bir dönemde ortaya çıkmış bir formun o bütünle ilişkisine dikkate aldığımızda bir anlamı var. Bütün çekildiği zaman o formu tek başına kutsamanın bir anlamı yok. Bunu her şeyde yapıyoruz biz. Medlese de yapıyoruz, belirli kurumlarda yapıyoruz. Bunlar aslında bizim daha derinden kurduğumuz toplumun sorunları çözmek için ürettiğimiz yapılar olduğunu anlamamız lazım. Bu bir estetik duyuşun ifadesidir değil mi? Şiir, edebiyat. Estetik duyuşun. Ve bu estetik duyuş çıplak olarak ortada yok. Bir bütünün parçası. Siz estetik duyuşunuzu ifadelendirirken bile Diyelim ki İslam toplumunda yaşıyorsanız işte 13. yüzyılda, 14. yüzyılda, 15. yüzyılda bunu heykelle, resimle değil başka türlü ifade etmişsiniz. Orada önemli olan en zemindeki estetik duyuştur. Estetik duygunun ifadesi 500 500 sonra çok daha farklı olabilecektir. Farklılaştığı zaman e, o çöpçülük yapmayın dediğiniz yerde yaşatmak adına direnen... Onu konuşmuştuk eğer bunu... E, belli bir iktidar alanı kaydıyla yapıyorsa, kültürdeki yobazlıklar, kültürün sürekliğini sağlayan ana nirengi noktalardan. Onun için ben yobazlığı çok önemserim. Bu anlamdaki yobazlığı. Hmm. Tabii şey, örneği başka yerden veriyoruz, bağlamı başka yerden konuşuyoruz ama yine ama, şiir üzerine örnek ama vereyim. Ama bu doğal bir şey yani. Mesela serbest şiir, modern e, serbest şiirin hakim olduğu burada, e, hece de yazmayı e, tamam, diretmek. Diretmek ve çok üst örnekler vermek. Mesela diyelim ki Yahya Kemal'in Aruz'da ...Türkçe kullanarak üst örnekler vermesi Türk kültürünün başarısıdır. Necip hmm. Fazıl'ın şiiri, Hece, ilk dönem Hece şiiri Türk kültürünün bir başarısıdır ya. Türkçe. Ama siz bunu e, serbest dediğiniz o şiirde de... Ya ileride şiir değişti. Serbest şiiri savunacak birileri ve üst seviyede örnekler verirse yine o kültürün başarısıdır. Hmm. Bırakmak ve kaçmak başarı değildir ki. Kültür direnir zaten. Bunu da doğal olduğunu söylüyorum işte. Burada da şaşırmamak lazım. Hmm. Yeni kendini ifadelendirmede ve onun kamusallaşması, onun toplumsallaşması... ...daha güçlü olduğu için öne çıkacaktır doğal olarak. Ama o yeniye karşı kadimi savunan, alışkanlıklarını savunan ve onun üst örneklerini ver, veren... ...kişi de o kültüre aslında çok ciddi bir katkı yapıyor. Hmm. Ya hekemanı çek bakayım sen kültürden çekneçin fazlalı değil mi? Hatta Nazmet'in ilk dönem hece şiirleri vardır ben okudum onları Ne kadar güzel. O da o kültürün başarısıdır. Anlamıyor musunuz? Kültürdeki birimlerin eski alışkanlığı dikkat ederek direnmesi kültürün aleyhin olan bir şey değildir. Yeninin de kendini e, e, nedir? Pozisyonunu gözden geçirmesine ve daha kaliteli olmasını sağlar. Kültür böyle ilerliyor zaten. Hı -hı. Yüksüptan geldik tabii buraya da. Evet. Bir tarafa ile de güzel e, şiir sohbetleri e, yaparız ileride şeklinde. E, biraz şeyi ben hani ilk sorum oydu hocam buraya e, akademi ve e, Türkçe kullanımın Hı. önemi. Akademik üsluptan bahsetmiyorum tabii. Bu güzel Akademik bir soru. Bu güzel bir soru. Şöyle e, bir konuda uzman olmak, alim olmak, bilgin olmakla e, kültür insanı olmak farklı şeylerdir. Neyle uğraşırsanız uğraşınız, eğer bir kültür insanı olacaksanız, dille, edebiyatla hemar olmanız lazım. Bu bir zorunluluk olarak zorunluluk bahsedersiniz de. değil mi? Tabii. İyi bir entelektüel olmak. Bak büyük düşünürler aynı zamanda büyük üslup sahipleridir. Hmm. Farah abi diyorsun. Farabi abi Arapça felsefe dilini kuran adam ya. Aristoteles diyorsun. Bunların üslubu var. Kendi has üslupları var. Bugün de böyledir bu. Onun için e, siz iyi bir matematikçi olabilirsiniz dünya çapında. Ödül alan, bir Nobel ödül alan bir fizikçi de olabilirsin. Bu başka bir şey, kendinde çok değerli bir şey. Ama kültür insanı olacaksan, bir düşünür olacaksan, kendi şeyinin, kültürünün edebiyatıyla heman olacaksın. Şiiriyle heman olacaksın. Çünkü bir kültürün en üst üretimi şiir, müziktir. Onunla heman olmadan o kültüre üst bir katkıda bulunman da mümkün değil. O açıdan ben genç arkadaşlara söylüyorum. Muhakkak şiir okuyun, muhakkak hikaye okuyun, muhakkak roman okuyun. Müzik dinleyin. Yani kültürün üst üretimiyle. İyilenin ki kültür insanı olabilirsiniz. Alanınız ne olursa olsun. Tabii ne olursa olsun. Ama bu benim derdim varsa. Bir insan der ki ben sadece matematikle uğraşmak istiyorum. Benim beni kültür insanı olmak gibi bir iddiam yok. Diyebilir canım. Yani onun tercihi. Ama bunu üstlendiğiniz zaman gereklerini yerine getirmeniz lazım benim böyle bir derdim ha, yok. Kelime hazneniz olabilir canım. Diyen için de sanki orada şey yani söylenebilecek olumsuz birkaç şey var ki ait olduğu toplumun e, dili ile ilgili bir... Ona tercih. <gülüyor> diyelim ki ben çok böyle arkadaşım oldu. Mektup yazmaktan aciz adam ama çok iyi bir fen bilimci yani. Kendi alanında büyük otorite ama mektup yazamıyor. E, 250 kelimeyle iş görüyor. E, kolay değil ki Kültür insan olmak kolay mı ya? Kaç bin kelimeye sahip olman lazım. Sert itiraz edemiyorum şu anda ama hocam sanki orada aksayan bir şey var. Yani bir tercih değil, bir zorunluluk gibi içinde yaşadığımız e, toplumun ve kültürün dili e, ile olan ilişkimiz gibi geliyor bana. Gelsin diyorsun. Gelsin yani. <gülüyor> evet, gelsin. Evet. Ee, eyvallah. Eyvallah hocam. Bu e, uzun ve Farklı bir bahis oldu evet. e, doğrusu. Fakat şeyi önemsedim, altını çizmek için söylüyorum. E, sizin hususen matematik bilimler, e, matematik felsefesi üzerine çalışan birisi olarak e, genç e, meslektaşlarınıza şiir okuyun e, demenizin altını çizmek istedim. felsefe bir kavram şey matematiktir. Felsefe ile uğraşmak istiyorsan Dilin, çünkü biz bizim laboratuvarımız dildir. Biz anlama odaklı çalışıyoruz. Ve anlamayı da dil üzerinden yapıyoruz. Bir fizik teorisinin ifade ettiğini, o fizik teorisinin kurulu olduğu semantik ve sentak üzerinden e, yap, o, o, o dili analiz yaparak fiziksel kavramları analiz ediyoruz. Teorilerin kullandığı kavramları analiz ediyoruz. Dolayısıyla dil olmadan, Bizim laboratuvarımız var dedim ya, olmadan felsefe nasıl yapacaksın? Nasıl düş? Sayı kavramı üzerine, ilişki kavramı üzerine, küme kavramı üzerine, değer kavramı üzerine değil mi? Ee, güzel kavram üzerine, çirkin kavram üzerine. Bunlar üzerine düşün. Kavramların şahsi manevisi var. Anlamsal kişilikleri var. Bunların kendi aralarında kurdukları ilişkiler. Çünkü bir şeyi anlayabilmek için onu hemen başka bir şeyle ilişkilendiriyorsun. Bunları kavramsal kümeler, bağlantılar, ...genel ağlar, networkler inşa ediyorsun. E bu ancak dil, dil, dil üzerinden yapılıyor. E dil bugün sadece konuşma dili olarak düşünme. Yani yorum bilimi... ...hermeolitikten, semiolojiden değil mi? Yani onlar çok teknik onlar ama... E, ...o dil bilimlerinin... E, ...kendi içerisindeki şeyler, çatallamaları düşündüğümüzde zaman... ...felsefenin bile, klasik felsefenin bir dil oyununa... E, ...dönüştürülmesi, öyle bir şekilde tanımlanması bununla alakalı. O açıdan... Ee, özellikle sosyal bilimlerde, toplum bilimlerde ve bağımsız felsefe ve onun etrafındaki bilimlerde siz anlamayı derinleştirmek için dilin e, imkanlarını sonuna kadar kullanmanız lazım. ve Bu da büyük e, oranda o dilin üst üretimleri dediğimiz edebiyatla olan bir şey. Çok güzel yere geldik hocam. Buradan aslında giriş yapabiliriz. Yapalım. Çünkü e, başladığımız itibariyle Lafız ile mefhum arasında bilim e, demiştik. Üç tane kelime var orada. Onların bir arka planını konuşarak girmemiz Tabii lazım. Anladım. Yani evet lafız ben çok sık kullanıyorum. Meslektaşlarımız da bunu kullanıyor. E, orada kastettiğimiz şu. Biz herhangi bir lafzı kullandığımız zaman e, bu lafzın aynı olması mefhumun, kavramın aynı olmasını gerektirmiyor. Yani e, diyelim ki ben bugün e, atom dediğimde bunu demokrast da kullanıyor, bunu kenamcılar da kullanıyor, bugün de kullanıyoruz, hatta 17. de kullan. Aynı lafız ama aynı mefuma sahip olmayabilir. E, lafızın lafızdaki müştereklik, mesela bilim bilme kelimesini, bilim kelimesini kullandığımız zaman, değil mi? Kastettiğimiz o. Lafızlarla e, iş görmememiz gerekiyor. Lafız tabii, somutlaştırmak için soruyorum hocam. E, A, ağızdan, ağzımdan çıkan ses. At, atmak demek. Aslında kökü. Krafı, evet, aslında atmak demek ağzımızdan attığımız sese diyoruz. Her şey. Tabii. Yani üçgen dediğim zaman o çıkan ses. Tabi tabi biz sesi, o dil teorisi, dil nasıl ortaya çıktı üzerine hem klasik hem modern gerekli bir sürü teori var. E, o sese biz irademizi katıyoruz, sesi sesi yönlendiriyoruz, belirli kesintilere uğruyoruz, işte harfleri heceleri elde ediyoruz filan. Ama onlar uzun konular. Şimdi neticede biz... biz Şimdi bak kelime nedir Arapçada? Anlamı yaralamak demek. Kelim. Dolayısıyla herhangi bir sesi ben sana gönderdiğimde o senin zihninde bir çizik oluşturuyorsa ona kelime diyoruz. mi? Evet. Çünkü her ses senin zihninde bir karşılık bulmayabilir. Sen onu yakalamayabilirsin yani. O kelime değil zaten. Tabii o kelime değil. O zaman ya bir anlam benim... ihtiva ettiği zaman kelime oluyor lafız. Sen de bir çizik oluşturduğunda... Bir, bir yara gibi. Onu onun için yaralamak diyorlar. Çizdik sonra etrafı çevrelenip bir tasavvura dönüştürülüyor. Bunlar çok şeydir. Girilmez bunlara. Burada tasavvura geliştir, dönüştürülüyor. Onun zihinsel içeriğine kavram diyoruz. Zihinsel içeriğine. Onun işte dışarıdaki içeriğine mistak diyoruz. Bir sürü ondan anlamları var. Ama neticede burada kastettiğimi gelir gelirsek herhangi bir lafzın, sözcüğün ee, aynı olması o sözcüklerin kastettiğimizin aynı olmasını gerektirmiyor. Basitçe böyle ifade edebiliriz. Atom örneğini verdiniz. Demokrasi buraya kaç bin yıldır herkes Tabii, atom dedi. Bir sürü bilim de böyledir. He. Şimdi bilim dediğimizde gerçekten biz neyi kastediyoruz? Bu kasıt meselesini çözmediğimiz zaman kavga ediyoruz. Belki aynı şeyi kastediyoruz. Ama bu Oradan haberdar olmadığımız, onu paylaşmadığımız için kavga ediyorsun. Bir şeyi konuşuyorsun, bir söylüyorsun. Ya ben de aynı şeyi söylüyorum diyor adam. E o zaman niye kavga ettik, niye tartıştık? Ha, onu açık kılmadığımız zaman, seçik kılmadığımız zaman tartışıyorsun. Hmm. Kastettiğim o. Çünkü mana kelimesi esas itibariyle benim kastımla alakalıdır. Her lafız, sana gönderdiğim her lafız benim irademin paketçikleridir. Sen o paketi alıp açarsın. Ve benim oradan kastettiğimi, demek istediğimi manayı yakalarsın. O açıdan e, mesela şu, şu, şöyle bir şey. Mesela biz bilim tarihi dediğimizde, bilim felsefe dediğimizde buradaki bilim ne demek gerçekten? Bu konuda bir uzlaşmamız lazım. Çünkü tarihte bilim yok. Bilimler var. Dolayısıyla bilim tarihi dediğimizde niye kastediyoruz? Bak gitti değil mi? Matematik tarihi, fizik tarihi, kimya... Bilimler var. Tarihte bilim diye bir şey yok ki. Hmm. Selam onun için e, bilimler tarihi mi daha doğru mesela şu anda soru soruyorum. Bilim felsefesi diyorsun. Şimdi yurt dışında meslektaşlarımızla müzakere ederken tarihten tarihi bilim kabul etmeyen boş uğraş olarak gören bir sürü insan var. Evet. Hala var. E, o açıdan kastettiğim orada. Biz herhangi bir şeyi tartışırken, herhangi bir konuyu tartışırken eskiden ifadesiyle lenikaşa ıslahlar üzerine Tartışma olmaz. Yani ben bir terimi, mistakını gö göstererek, mefhumunu göstererek, ben bundan şunu anlıyorum, şunu kastediyorum deme kaydıyla tartışabilirsin. Onun için benim terimimi, şu terimi niye seçtin diyemezsin bana. Ben terimimi tanımladıktan sonra, bir terim kelimesi üzerine konuşmuştuk, ıslah kelimesi. Tanımladıktan sonra e, devam etmem lazım. Bilimden ne anlıyorum? Şimdi bak din diyoruz, Herkes din üzerine konuşuyor. Hakikaten dinden ne alıyor insanlar? Ne anlıyorlar ben merak ediyorum. Yani Türkiye'deki din anlayışı benim kültürümle alakası yok onu sana söyleyeyim. Benim anladığım dinle hiç alakası yok. Ya da kültürün bana verdiği dinle hiç alakası yok. Katolik hepsi. Hepsi katolik din. Hakim. Tabi. Olan. Tabii hepimiz biraz katoliyiz o açıdan. Doğal olarak çünkü o kültürle beslendik canım. Yani o. Hmm. Şimdi akıl diyorsun ne anlıyor? ya da Türk kelimesinden Türk bir lafız bir yoklama yap bakayım bir imtihan yapalım bak ne anlıyoruz mesela Türk mefumu mefhumu ne bunun? Burada tabii bir şey değil, bir başka tehlike de var. E, zaman. Ne? Arka zamanlarda farklı elbette canım bak farklı zamanlar, farklı mekanlar ben şu andan bahsediyorum, Bayraktan ne anlıyoruz mesela? Bayrak mefhumu nedir? İnsanlar bayrak lafzını kullandığında ne kastediyorlar? Maksutları ne? Mana ne orada? Hmm. Fotoğraf şu o zaman. Bugün Türkiye'de insanların tamamı bayrak kelimesini duydukları ya da kullandıkları zaman aynı lafız Tabii. ama Mef aynı mefhum Tabii. değil ya da farklı olabilir. Türk devleti dediğinde ne anlıyoruz? İslam dediğimizde ne anlıyoruz? Müslüman dediğimizde ne anlıyoruz? Bir sürü... Bu hani güncel meselelerde bunlar daha oynak olabilir ama entelektüel bir seviyeye, felsefi bir seviyeye geldiğimizde de e, kendi aramızda, ben 36 yıldır akademideyim bak, 36 yıl. E, pek çok kavramı aynı şekilde anlamadığımız halde, aynı şekilde anlıyormuşuz gibi. Ya bu hakikaten riyakarlığa da neden oluyor bir süre sonra. Özellikle güncel meseleler, tahrik eden konularda. Demiştik mi hatırla. Sahnede başka, mutfakta başka. Arkadan başka şey akıyor, bir şema akıyor, kavramsal şema akıyor. Ama sen onu sahnede temsil etmekten çok çeşitli nedenle çekiniyorsun. Ya eleştiri alacaksın, ya korkuyorsun, ya efendim hukuki, ya siyasi, ya bilmem ne bir sürü problem var. Ee, sanki sahnede senden beklenen e, anlamı kastediyormuş gibi konuşuyorsun. Değil mi? Bu çok ciddi bir kişilik problemine neden oluyor, riyakarlığa neden oluyor. Bunun üzerine konuşmuştuk evet. anılmazsa. Ve her kesimde olduğunu söylemiştik. Tabii her kesimde bu var. Dolayısıyla bizim e, şimdi bilim tarihi dediğimizde, Gerçekten ne anlamamız gerektiği konusunda şimdi diyelim ki e, Oxford'a, Cambridge e gittiğin zaman bilimden Newton ve sonrasını anlıyorlar. Bak bu yurt dışında da böyle. Bilim dediğinde mesela bilim tarihi Newton ve sonrasıdır. Ondan öncekisi bilim öncesidir onlar için. Yani o e, şey bak Mezopotamya efendim, e, Mısır, e, Yunan, İslam kastetmiyorum ama. Yani 1543 Kopernik'ten şeye kadar gelen süreç, Newton'a kadar gelen süreç bilim öncesi de tam bilim sayılmaz. Newton ve sonrasıdır esas bilim. Mesela. Yeni bilim. Hayır bilim Değil diyor yani. Nova scientia o dönemde deniyordu. Burada da şey sorusunun cevabı o zaman ihtiyaç duyuyor artık. Kastettiği o bilimle. Bu tabii şeyi verecek yocam. Ben sana çok ağır bir şey söyleyeyim. Bilim ben... bir puttur. Türkiye'deki tartışmayı biliyorsunuz. Bilim düşmanları 90'larda yoğundu. Bir de bilim kutsallaştı. Ne anladıklarına bakmak evet. lazım. Yani şimdi şöyle. Bilim öyle bir tanımlar ki belki hakikaten korkması o şekilde tanımladığı için korkabilir de. Hani Gazali'nin bir ifadesi var. Öncüler yanlışsa sonuç doğal doğal olarak yanlıştır. Değil mi? Öncülerimiz yanlış. Bu Tanrı hakkındaki öncülerimiz yanlış olabilir. Din hakkındaki öncülerimiz yanlış olabilir. E, yanlıştan... Neticede bir kıyas yaptığımızda, bir çıkarım yaptığımızda sonuçta yanlış olacaktır. Bu gayet doğal. Ee, şimdi bak ben sana çok ağır bir şey söyleyeyim. Ee, Amerika'da, e, Kanada'da ben felsefe derslerine dinleyici olarak giriyordum. Ee, nasıl yapıyorlar bunları filan yüksek lisans doktora dersleri özellikle. Mesela Kant, bizde çok canlıdır. Old Fashion yani o modası geçmiş bir adam yani hiç, hiç bilmez, önemsemezler. Orada. Tabi tabi çoğunlukla önemsemezler. Var uzmanlar ama şimdi şöyle diyor adam, mesela bana şu neyi verdi. İhsan Bey dedi siz e, Fen Fakültesi matematik bölümüne gittiğinizden ne okuyorsunuz? Herhalde Newton matematiği bile okumuyorsunuz değil mi? Matematiğin geldiği son nokta okuyorsun. Felsefenin geldiği son noktayı okumamız lazım. Biz Mezopotam matematiği öğretecek ya da oktik matematiği öğretecek ya da Newton analizini öğretecek. Bu bilim olmaz ki. Tarih olur. Onun tarihi olur. Ama bunun kendinde bir değeri var da ayrı bir konu ama bizim işimiz değil. Felsefenin geldiği son noktayı siz... Ne kadar mesela Türkiye'de... Artık koyalım masaya bakın. Türkiye'de felsefe dediğimizde... Felsefe bölümleri var bu kadar. Ne kadar son noktayı... Felsefenin geldiği son noktayı, Buna ben de dahilim ama. Çünkü ben de o eğitimden geçtim. Noktayı dikkate alıyoruz. Ya da şöyle yapabiliriz. Onu yanlış buluruz. Yani Amerika'da yapılanı yanlış buluruz. Bulur. Anglo-Sakson dünyada... Yeni bir şey mesela diyelim ki Ayhan Çitil Hoca onu yanlış buluyor ama bir teklifte bulunuyor kendince. Heh. Şimdi Nasıl ki tıbbın tıp fakültesi gittiğinde tıbbın geldiği son noktayı öğrencilere okutuyorsan değil mi? Ha, Bu ha bir şimdi. geç kalma problemi acaba diyecektim de tıp örneği bunu izah burada, etti. Burada benim cevabım var ama mesela o değil. Mesela o değil yani şimdi buna itiraz edebilirsin. Düşünce tarihiyle birlikte yürür filan falan bir sürü şey söyleyebilirsin burada. Yani. O cevabınızı duymak isterim ama hocam. O ayrı bir konu. Uzun bir konu. Hmm. Demek istediğim şu. E, şunu şimdi bu örnekleri verdim. Siz şimdi gidiyorsunuz felsefe diyorsun. Adam felsefeden senin dediğini anlamıyor. Lafız aynı. Filosofi diyorsun. Sen de filosofi diyorsun. O da filosofi diyor. Sen de science diyorsun. O da science diyor ama aynı şeyi anlamıyor. Ya da history of science diyorsun. Aynı şeyi anlamıyor. Bak daha iyi güzel bir örnek bilim felsefesiyle alakalı mesela. Fransızların yazdığı Fransız entelektürenin filozoflarının yazdıklarıyla mesela İngilizlerin yazdıklarına Almanyalıkların yazdıklarına e, aynı anda paralel okumaya tabi çok daha farklı anlayışlar olduğunu görürsün. Kültürlerin ona bir şeyi var. Şimdi meseleyi basitleştirerek, yani şöyle 3 boyutlu, 4 boyutlu, 5 boyutlu neyse bir cismi 2 boyutta ifadelendirmek onu dağıtır. Entelektüel tartışmalar o boyut, kaç, e, daha, kaç tane boyut varsa onu dikkate alarak tartışmayı gerektirir kamusallaştırdığında, popülerize ettiğinde onu boyutlarını insan genelde üç boyutu düşündüğü için üç boyuta indirgeyebilirsin. Ama yukarıda tartışmalar böyle sürmüyor, onu demek istiyorum. Açıdan, bu e, tabii çok e, kaotik bir tablo çiziniz hocam? Bunu mümkün kılacak yani biz lafızlardan aynı mefhumları anladığımız e, evren, bunu mümkün kılacak evren nasıl olacak? Şimdi, e, Türkiye üzerinden en azından. E, bu her zaman böyle Yusuf Çumçin değil mi? 16. Osmanlı entelektüellerinin medreselerde okutulan kitaplarda o kadar büyük sükûnet var ki. O ama yukarıda yazılan metinlere bir bak. Kavgalar, gürültüler. O dedi, ben ona öyle dedim, o itiraz etti, ben ona öyle reddediyorum. Taşköprüzade'nin metinlerini oku. İbn Kemal'e, Hoca زاده'ye, Hatip زاده'ye ya yani kendi kültürel gene hemen bir önceki kuşağına inanılmaz eleştirileri var. Peki, bir başka soru yani, yapayım. dolayısıyla bizim Eğitim, ders kitaplarından öğrendiğimiz kültür, o dönemdeki, diyelim ki felsefedeki, bilimdeki, bilimlerdeki ortalama kültürün bir ifadesidir. Yukarıda fırtınalar kopuyor. Bugün de öyle. Bugün de öyle. Kopuyor mu gerçekten? Tabii. Bu kaç teori var bir konuda. Onların hepsi aşağı inmiyor ki yani lise kitaplarını indirgeyemezsin. Benim kişisel kanaatim Osmanlı medreselerindeki kitapların önemli problemlerinde bir tanesi ün, şeyin e, yük, üst tartışmaları metinlere de yansıtacak şekilde bana göre çok pedagojik olmayan metinler üretmeleridir. Bunu son programlarımızda ifade etmiştim. Evet. Tabii. Bir başka veçesiyle tabi bu medreseyi güçlü yapan bir tarafıyla. Bir tarafıyla şey ama bir tarafıyla da pedagojik karakteri çok zayıf olan bir tarzdır mesela. Değil mi? Yorar yani. İnsan. Yukarıda bunun olmasında sorun yok. Ee, şeyi soracaktım aslında demem bölme hamlemi o yüzden yaptım. Bir zaman aralığında pozisyonlandırırsak lafızla mefhum arasındaki makasın açık olduğu dönem. Ya şöyle şimdi şey yapıyorsun. zamanlarda mıdır klasik dönemde Her dönemde var. Bir şey yapıyorsun bilimsel değil diyor mesela. Evet. Ne bilimsel olan ne tanımda diyorsun. Ben bunu öğrencilik hayatımda da yaşadım. Kağıdım şeyin not gelince tabi <gülüyor> e, hoca, itiraz... hoca sizi bilimsel bulmadı mı? E, hoca itiraz ettim. Dedi ki cevapların çok belirsiz müpem, muğlak dedi. Hocam siz verin dedim. Verdi. Hocam çok muğlak dedim ya. Hatta şeyle e, bak güzel bir örnek e, Peyami Safa ile Atatürk'ün bir tartışması vardır. Kurunu Vusta. Edebiyatın orta çağ. Peygamber Sarp'ı biliyorsun Trabzon kökenli olduğu için biraz e, itirazı seven bir adam. E, bir toplantıda bir edebiyatçı edebiyat tanımı yapıyor. Atatürk diyor ki çok kurun-u bir tarih bu diyor. Ne o demek zaman, bu? Kurun-u vüstai, ortaçağ. Hı hı. E, diyor efendim siz yapın diyor. Atatürk bir tanım yapıyor, aynı şeydir. diyor. Bu çok kurun-u bir tanım efendim diyor. Şimdi anlatabiliyor mu meseleyi? Bak yani üst seviyede devletin e, kurucusu, başkanıyla Yediverç'ten ya başkanı yaptığı bir tartışmada okuduğum bir şey bu. Şimdi e, onun için en azından uzlaşmasak bile sen bir kavramı kullanırken neyi kastettiğini, ben neyi kastettiğimi anlatmam lazım. İyilikten söyleyin o zaman hocam. Bilim bunu uzay... Bunu üzerine... Gerçi sizin kastettiğiniz de başkalarının kastettiği farklı hali Şöyle soru soralım şimdi. Soruların peşindeyiz de. Hadis bilimi Türkiye'de bir de ilim ve bilim tartışması var. İlim mi bilim mi bu? Onu öyle bir şey yok demiştiniz. Ya yok dedim de ama Onu var. Tartışma. Ben yok dedim diye kalkmıyorum. Azaldı mı hocam. Azalıyor yani. yani. Doğrudan sizin ifadeniz dolayısıyla değil mi? Son yani, zamanlarda Allah san... koca koca adamlar bu bilim değil, bu bilimsel değil. Yani e, öyle bir şey de var ki bilim papazı diye bir tip çık çıktı ortaya. E, hani din adamları ya bu dine aykırı ukubat cihetinden böyle fıkı bakan bu... Haram, bu helal, bu dine uygun değil, bu, din... Şöyle, bu bilime aykırı, bu bilimsel değil. Ya ne bilimsel? Sen anlat da görelim bunu. Onun tanımını da büyük ihtimalle bilimsel bulmayabiliriz. Anlatabiliyor musun? Burada e, bunu yapan da şey değil canım, sıradan sokaktaki insan değil yani. Senin her yaptığın, her dediğine bilimsel değil diyor. Ne bu bilimsel olan? Bunu zihnimizde açık kılmamız lazım. Tarihi bilim yapan nedir? Şimdi bu tanımlar, diyelim ki, Bilim kelimesi kullandığında tüm kümeyi içerecek bir tanım yaparsın. Ama sonra özelleştirirsin bu tanımı. Doğa bilimleri ile matematik bilimlerini birbirinden ayırırsın. Ya da sosyal bilimleri birbirinden Bak hepsine bilim diyorsun ama. Şimdi sosyal bilimlerin kümeler teorisine göre düşün. Hmm. E, diyelim ki biz insanı öyle bir tanımlarız ki tüm insanları kuşatacak bir tanım olur o. Sonra Hegelvari bir tanım yaparız. Sırf Avrupalı beyaz ırkı insan kabul ederiz. Anlatabiliyor tabii İnsan insan lafı ortak ama bak. Şimdi o, o ailelerde insan şudur. E, aynı Afrikalı da insan kelimesini kullanıyor. Efendim Çinlisi de. Ama öyle bir tanımlıyorsun ki beni insan kümesinin o kavramın dışına atıyorsun. Niye tanımın onu zorunlu kılıyor? Diyorsun ki Afrikalı insan değil. Ben onu tanımlarım. O işte bana hizmet etmek zorunda bilmem ne. Dün böyle yaptılar. Avrupa Merkezciliği böyle kurdular. Çok güzel evet. bir kitap var bununla alakalı. Hegel ve Avrupa Merkezciliği'nin kuruluşu. Hegel kurdu bunu. Daha doğrusu felsefi ifadesini o verdi. Ve bu bugün hala cari. Anladın mı? Şimdi e, ama insanı öyle bir tanımlarsın ki tüm e, insanları içerecek bir küme kurarsın. Sonra bu bir küme kurma meselesi. Matematiksel bir mesele yani. Tanımı öyle bir yaparsın ki o kümelerin tamamındaki e, bilim e, tarifi de farklı artık. Tabii yani tüm insan uğraşlarını, insan kognisyonunu e, içerecek bir tanım yaparsın. Dolayısıyla bizim tüm kognitif faaliyetlerimiz o kavramın altına düşer. Sonra özelleştirirsin onu dersin ki evet matematik bilimler şu açıdan farklı, doğa bilimleri şu açıdan farklı, toplum bilimleri şu açıdan farklı, dini bilimler, dil bilimleri diye ayrımlar yapabilirsin. Bilmiyorum anlatabildiğim meseleyi. Hocam çok net anladım. Evet. Belki şimdi bir dakikamız kaldı ama biraz... Niye? Konu şey... Araya. Araya. Ara. Program gitmedi. Program bitmedi. Biraz evet. geri gidip. E, ne bilimsel ne değil. Bilimsel olan nedir diye tartışıyoruz ya mesela. Tabii. Niye bilimsel... Yani bilimseli tartışmaya değer kılacak şey ne? O da aynı bir konu. Tabii. Yani biz bir şeye bilimsel dediğimizde ne kazanırız ne kaybederiz. E, bilimsel olmayan... Bu bilim felsefesinde çok önemli bir konu. Bilimsel olmaya nedir? Burada ölçüt sınır sorunu. Hı. Sınır sorunu diyoruz biz buna. Sınır demarcation problem. Yani bilimsel olanla olmayanın sınırı ne olacak? Ya, ya şu anda çağdaş bilim felsefesinde bile bir, bir sürü teori var. Teoriler niye tırıyor? Bu tür tartışmalara teorik perspektif dediğimiz yani nazari çerçeveler... ...farklı olduğu için sizin bakışınız, o olgu olaya bakışınız da değişik oluyor. Yani şunun için bunu vurgulamak zorundayım. Hani Osmanlı Mendeselerinde okutulan metinlerin pedagojik olmadığını söyledim ama özellikle üst eğitimde, yüksek eğitimde bu tür ayrımları vererek anlatmak zihni zenginleştirir. Öbür türlü imla ettirici, normatif bir bilim anlayışını benimsetiyorsun. Bu üst seviyede dini anlayışta da bu böyle. X, Y'dir, işte P, Q'dur diye tık tık yargıları verirsen o zihin bir süre sonra tıkanır. Bu tür şekilde, yani bunların e, belirli bir nazari perspektife göre tanımlanmış yapılar olduğunu e, vurgularsan, e, o nazari olmak kaydıyla farklı perspektiflere ve çerçeveler imkan verirsin. Tekrar ediyorum. Nazari bakış açısı, nazari perspektif, nazari çerçeve niye göre bunları verirsen, aslında sen kendini sahnede temsil ettiğin gibi nazari olmak kaydıyla, teorik olmak kaydıyla, yöntemsel olmak kaydıyla başka nazari çerçevelere ve perspektiflere de imkan vermiş olursun. Bu müpemiyeti, sofizmi, şüpheciliği ortadan kaldırır. Ama öbür tarafta da rasyoniteyi muhafaza eder. Bak, dediğim ifade edeyim bilmiyorum. Hocam çok net. Bir tarafıyla rastoliteyi muhafaza ediyorsun çünkü teorik ve nazari bir şartı zeminde tutuyorsun. Ama öbür taraftan da farklı nazari perspektiflere ve çerçevede imkan vererek e, bir tür tırnakçıda çoğulculuğu, e, normatif olmamayı, e, bağnazlığı ortadan kaldırıyorsun. Bilmiyorum anlatabildim meseleyi. İtirazım olacak ama araya gireceğiz. İtirazım olacak tamam. Tamam. Ee... Kendim diyeceğim. Pierre Bördü. Nasıl okun telaffuz ediliyor? Bördü diyor diyorlar herhalde. Badyo. badyo. badyo, badyo. badyo. badyo. badyo. badyo. Dan olacak. Itirazım. Tamam. Oo, çok ağır yerden gelecek. He. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. <gülüyor> Yeniden merhabalar soruların peşinde. Ye. Devam ediyoruz artık. Son bölüme girdik. Son bölüme tabii girdik ama arada bir bahsi ıskaladığımızı hocam hatırlatmış oldu ıskaladığımı daha doğrusu ee, geçen sezonun e, tahlilini çok kısa ve yüzeysel olarak yaptık. Bu ne sezon ya? yüzeysel mi oldu o kadar? E, konuşulacak çok malzeme olması açısından <gülüyor> al, hocam. Evet. Ne kadar konuşsak az o itibarla söylüyorum. Bu sezonda da aslında bir harita e, kabaca ortaya çıkarmış tık sizin evet, evet. zihninizde. Dolayısıyla e, az önce konuştuğumuz bağlama ilişkin, e, bilimin e, icadı diyebileceğimiz ortaya çıkışı tanımlandırılması oraya girmeden... Diyelim, bu dönem, yani geçen dönem daha çok e, soru nedir, düşünce nedir üzerine konuşurken rahmetli hocamızdan hareket ettik. Türk düşüncesine girdik hatırlarsan. Evet. Ondan sonra ve Türk düşüncesinin senin cami üzerine, kodları üzerine senin tabirinle Geriye doğru da Merdem... Değil mi? Başladık. Evet. Adım adım Osmanlı'ya kadar geldik. Hatta Kanuni dönemine kadar. 17 evet. geldik. Endülüs'e uğradık. Oradan İtalya'ya böyle bir... seyahat ettik. Aslında çok da net bir güzergah değil bu. Bu sene daha çok bilim teorisi, bilim felsefesi ve modern bilimin ortaya çıkması... üzerinden daha çok modern ve çağdaşa... doğru gideceğiz. En azından... Ocağa kadar böyle. Devam ederiz eğer e, istersek. Biraz sonrası yolda zaten ortaya çıkacak Itali. bir mesele. Dedi ki eleştiriler biraz da öyle geliyor. Yani siz yola çıkın aklınıza ne geliyorsa konuşun biz dinliyoruz. O daha iyi oluyor dediler ya arkadaşlar. Evet. <gülüyor> belki öyle yapmak daha iyi olur. Evet. Burada belki iş işte bulacağım. Bu şey benzer şeyi altını çizeyim. Batı e, İtalya'ya girmiştik. Evet. Batı dolaylarında dolaş. Tabii oradan üzere bir... oradan yola çıkabiliriz işte o Anglosaksonların bilim öncesi dedikleri dönem bu işte buradan başlıyor. Zaten. Evet. <gülüyor> Belki bu tayin etme kudretlerini ya da cüretlerini kendilerinde görme meselesi. İşte ben ona öyle bakmıyorum vallahi. Eğer bunun tanımını iyi yaparlarsa, kasıt kasıtlarını çok açık ve seçik bir şekilde ortaya koyarlarsa sen ona katılır ya da katılma. Bu onların güzergahının zeminidir. Gayet doğal bir şey bu. Ben bilimden şunu anlıyorum. Dolayısıyla bunun tarihini yazıyorum dedikten sonra sıkıntı yok yani. Kastettiğim o. Bu, e, öyle bir tanım yapabilirsiniz ki bu tanım ancak Newton'a kadar geldi. Newton'dan öteye gitmez. Ondan önce bu tanıma hazırlık aşamaları olarak görülebilir. Bilim özelinde mi? Yani Ben itiraz ederken şunu düşünmüştüm aslında. Bu İspanya'ya bağlı zannediyorum şu anda. Azor Adaları. 4-5 defa keşfedilmiş. Amerika'nın keşfine ilişkin de yani yapıyor. İş, i̇şgaline ilişkin de. Evet. İşgaline ilişkin yapıyor. Zaten var ama keşfettim diyor. Tanımlıyor. Ben yaptım diyebiliyor pekala. Daha farklı bir şey tabi ama. Buna yani fiziksel gerçekliğe, matematiksel gerçekliğe ilişkin bilginin hmm. e, tabiatına ilişkin yaptığın tanımla o başka bir şey. Evet. Şüphesiz. E, burada şöyle bak. Aslında ben bu, bu şu anda ele almayacağız ama şu kalemi bilmem. Bu kaleme ilişkin benim bir bilgim var. X, Y'dir. Kalem şudur dediğimde. Bu bilginin bileşenleri neler? Bunun üzerine iyi konuşmak lazım. Yani biz herhangi bir şeyi bildiğimizi, şu ya da bu yöntemle bildiğimizde, gerçekten yalın kat bir bilmekten mi bahsediyoruz? Hmm. Yoksa o şeye ilişkin bilgimiz katmanlı mıdır? Aşamalı mıdır? İşte tam da aslında tartışmamız gereken bugün düşündüğümüz ama bence hata yaptık bir başlık belirlemede burada. O da bizim acemiliğimiz. Bugün aslında benim tartışmayı düşündüğüm buydu. Benim bir diyelim ki Mera kadar rasatane kurdum, değil mi? Nasrettin Tusi, Efendim, e, Muhyiddin urdi Efendim, Ahlâtı Şirazi kurdular, rasat yapıyorlar. Çıplak gözle ya da aletlerle bakıyorlar. Oradan gelen verileri, veri geliyor, bilgiye dönüştürüyorlar. Ve bize diyorlar ki, x, y'dir. Evet. Ya bu bilgi, bu kadar kat mı acaba? Sadece veriden mi oluşuyor bu? Hmm. Bu veri, belirli bir e, şekle büründürüldüğünde, o şekle büründürme ameliyesinin bileşenleri neler? Mesela burada o kişilerin psikolojik yönelimleri, o kişilerin dini inançları, ahlaki moral değerleri, politik görüşleri değil mi? Metafizik kabulleri neler? Dolayısıyla bizim herhangi bir şeyin bilgisi dediğimizde o bilginin katmanlı olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Önümüzdeki hafta daha çok bunun üzerine konuşmakta fayda var. Bak fizik bilgiden bahsediyorum ha. Dini bilgiden filan değil. Hatta hatta matematiksel bilgiden bahsedelim. Benim... Sayı anlayışım, denklem anlayışım bile yalın kat sadece veri elde ettiğim o sayı ya da o denklemle alakalı bir bilgi midir? Yoksa yoksa ona bakan gözün, onu tutan elin katmanlı bir yapısı mı var? Dahası yalın kat bilgi var mı? Tabi bu şekilde de sorulabilir. Peki bu sorunun cevabını aradığımız zaman e, rasathane özelinde. Rasathanede yapılan rasat neden bilim faaliyeti değil? Niye bilim değil sonuç? Sonuç bilim. Newton'la başlıyor diyoruz. Yani. Ay, canım o başka şimdi oraya girmesen benim açımdan benim tan tanımlayacağız Hı. bunu bilimden ne anlıyoruz biz. Yani ben şöyle söyleyeyim bilim tarihi bilim felsefesi dediğimde ki bilim nedir? Bunun tanımını yapacağız. Şuna girmiyoruz ki vaktimiz Hı. kalmadı. Bunun tanımını yapacağız ve buradan hareket ederek e, hani dedim ya iç içe geçmiş kümeler gibi düşüneceğiz. Tüm kognitif faaliyetleri içine alacak bir bilim tanımı yapman lazım ama bu şu demek değil. İnsanın rüyaları, insanın efendim e, hayalleri de bilim değil. Öyle bir tanım yapacaksın ki sen orada o kognitif yani insanın kognisyonunun e, işlemlerini de bir tasdife tabi tutmuş olacaksın. Ve bu tasdife tabi tuttuğunda onlardan bazılarının bilim dediğimiz bir bilgiyi bize verdiğini. Dolayısıyla belki burada bilgiyle bilimsel bilgiyi de ayıracağız. Çünkü her şeyimiz bizim bilgi. Her şeyimiz bilgi ama bilgi çok çeşitli. Teorik bilgi, pratik bilgi, teknik bilgi, şu bilgi, bu bilgi. Onu bilimsel getirdiğimde bilgiyi bilimsel olmayan da ne ayırıyor biraz önce dedin ya sen? Ne ayırıyor? Ve bunun zamanla ve mekanla olan ilişkisi üzerinde duracağız. Anlamıyor mu? E, esas incelememiz gereken konumu biraz şey e, ama şey olarak esas itibariyle benim bu bu hafta konuşmayı düşündüğüm ama gelecek haftaya kalan mesele bu. Biz e, insanlar olarak e, belli bir kültür varlığı olarak belli bir anlam değer varlığı olarak e, herhangi bir gerçeklik küresine baktığımız zaman bu fiziksel gerçeklik olabilir. Bu matematiksel gerçeklik olabilir. Bu dini gerçeklik. Bu toplumsal gerçeklik olabilir. Oradaki o gerçeklik kürelerinde olgu olaylara baktığımız zaman yalın kat mı bakıyoruz? Çıplak mı bakıyoruz? Her şeyden arındılmış, yaratılmış, soyutlanmış mı bakıyoruz? Yoksa yüklü müyüz? Hmm. Belirli bir paket içerisinde mi bakıyoruz? Belirli bir prizma içerisinde mi bakıyoruz? Ve bu prizmanın bileşenleri nelerdir? Bu bakan sayısınca yeni yorum ve tarif Neredeyse. Elbette bakan sayısınca ama o kadar da e, relatif değil. Çünkü e, insanın e, kognisyonun ortaklığı, oraya bakan kültürün e, mimet, memetik ortaklıklarından da bahsedebilirsin şüphesiz. E, eğer bunu iyi analiz edersek, kişisel kanaatim, e, bilginin ve onun başına getirdiğimiz o bilimsel bilginin ne olduğu konusunda çok ciddi bir şey, e, fikre varabiliriz. Yani... Siz rasathane kurup verileri aldığınız zaman o verilere tam olarak bağlı kalabilir misiniz, kalamaz mısınız? Yoksa o verileri e, hmm. elinizdeki e, şey nedir onun adı, Modene göre çarpıtıyor musunuz tırnak içinde? Çarpıtıyor musun mesela? Bakın şimdi bunları iyi anlarsak, bugünü de çok iyi anlayabiliriz bu açıdan. Dönüşümleri de çok iyi anlayabiliriz. İşte, diyelim ki... Ee, Aristotelesçilikten İbn-i Sinacılığa, i̇bn Sinacılık'tan İbn-i e, işte Biruni'nin farkını ya da... Descartes ne yaptı, Nif -Nif Nifton ne yaptı gibi... O yapıları çok iyi, daha iyi analiz edebiliriz. Eğer burada bu konuyu konuşuyorsak... Soruların peşinde programın bir amacı da bu olmalı. Üze, üzerine konuştuğumuz yapıları çok iyi... E tavsiye etmemiz, açık seçik kılmamız lazım, onu kastediyorum. Şimdi... E Jean Popper'ın güzel bir sözü var aslında bu dediklerim çok güzel özetliyor. E, güzel söz değil de e, bir davranışı. Popper işte biliyorsun modern 20. yüzyılın önemli bilim felsefecilerinden biri, filozoflarından biri. E, bir gün sınıfa, doktora sınıfına e, giriyor, diyor ki araştırın. Ne araştırın? Neyi araştırın? diyorlar. Gördünüz mü diyor? Araştırma emrinin bile yalın kat bir anlamı yok. Çünkü sen daha önceden neyi araştıracağını bilmeden bir şey araştıramıyorsun. Hmm. <gülüyor> Anlatabildim mi? Yani bir şey bilelim de o bilmek çok yalın bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Mesela şunu bile tartışıyorsunuz bilim felsefesinde. Şununla alakalı bir bilgi ürettim ben. Dedim ki bardak şöyledir. Bunu rüyamda görsem ya da bu içime böyle mistik bir sezgiyle doğsa bu bilimsel bir bilgi olur mu? Bilimsel bilgiyi nasıl tarif ettin? Ama Popper'a kadar bilimsel bir şey değil. Bilimsel, herhangi bir nesne hakkındaki bilginin kökeni de bilimsel olmalı. İrrasyonel bir yolla rasyoneliteye ulaşamazsın. Popper diyecek ki mesela, yani örnek vermek bakımından söylüyor, hayır. Önemli olan burada bu bardağa ilişkin bilginin irrasyonel ya da rasyonel olması değil, ifadesinin rasyonel olması önemlidir. Hmm. Söyle bir yanda da görebilirsin. İşte atom modelini adam rüyasında görmüş. Olabilir. Ya da içine doğmuş. hiç Yani şöyle, nedenleyemediğin bir şey rasyonel değildir. Güzel. Çünkü nedenleyemediğin zaman onun A'dan B'ye C'den D'ye gidişini gösteremezsin. Belli bir akışı yoktur. Ama sen bunun hakkında nedensel olmayan bir içe doğmayla ne ise yani e, rasyonel olmayan bir yolla Bilgi elde edebilirsin. Bu beni ilgilendirmez ki. Önemli olan senin bunu rasyonel ifadeye dökmen. Rasyonel ifadeye döktüğünde o rasyonel olmak ne demekti? Onu da konuşacağız. Bu bilimseldir diyor. E şimdi peki ne oldu burada? Ne oldu burada ki? İşte diyelim ki... Mesela biz, dile geldi dayandı. İşte yo, daha önemli bir şey var da orada. onlar konuşacağız. Yani e, Popper'a kadar diyelim e, bilimselliğin hem e, o nesne hakkındaki bilginin tespitinin ifadesinde şart olduğu bir dönemde buna ne neden oldu bunlar insanlar durduruyor bunu inatlaşarak yapmıyorlar ki belli bir noktadan çıktıkları için böyle davranmak zorundaydılar ama Popper niye kaldırdı da buna ihtiyaç duymadı artık hmm. anlatabiliyor muyum yani bu, bunların üzerine iyi konuşursak meseleyi iyi anlayabiliriz aksi takdirde şu bilimseldi bu bir şey gibi e, tipik bir rahip gibi bu günah, bu haram bilim böyle çalışmaz. Daha İbn-i ise 11. yüzyılda ya bunu söylüyor biliyor musun? Peygamber vari bir edayla gerçeklik üzerine konuşulmaz diyor. Git o zaman hadis yap. O bir ilimdir ama onun kendine göre bir yöntemi var. Bilim böyle yapılmaz. Diyor. Gerçeklik hakkında peygamber vari konuşulmaz diyor mesela. Peygamber varlığına kastettiği hadis bilmini bilmi, kastediyor. Hı hı. Bir hadisçinin konuştuğu şekilde gerçeklik hakkında konuşamazsın diyor. Kimi eleştiriyor? Batlamyus sistemini gerçeklikle irtibatını dikkate almadan sırf Batlamyus söylediği için doğru olduğunu iddia eden kişi için söylüyor. Eyvallah. Doğru. Ta o dönemde. Zaten kitab menaziri bilimin başlangıç noktası kabul edenler de var. Tabii var. Evet. Ama niye kabul ediyor yani? Bunun bir gerekçesi olması lazım. Evet. Bu bakış. Şimdi bak çok derin şekle, meselelerin zemini yakaladığımız zaman işler çok azalır aslında biliyor musun? Şimdi yine atlıyorum ama bunların üzerine konuşacağız. David Hume dedi ki biz neden senlik diye bir şey varsa görüyoruz. İşte A'dan B'ye cause effect. Ee, neden etki ee, Ancak biraz düşündüm diyor. Bu mantıksal olarak çok doğru değil. Dolayısıyla bu bir kurgudur. E, gerçeklikte böyle olup olmadığını bilemeyiz. Aa sana hüm problemi bir sürü kitap yazıyor. Ya niye böyle desin adam? Mesela buradan hareket ederek e, geriye doğru gittiğimizde bunu klasik tırnak içinde bilim paradizmi mensup olan bir insan niye diyemez? Mesela. Bunları çok iyi yakalamak gerekiyor. Şimdi geçenlerde bir şey okudum. Diyor ki e, kaderci bir e, İnanca sahip olan insanlar felsefe yapamazlar. Ya bu doğruysa Yunanlar hiç felsefe yapmaması lazım. Çünkü benim kişisel kanaatim en determinist, en belirlenimci düşünce Yunan düşüncesidir. Trajedi orada onun için ortaya çıkıyor. Yani her şey belirlenmiş ya. Yani stahacılığı bir oku. Yani felsefi sistemler bile bunla uyumlu yaşamak, yaşamak filan. En kaderci... ...en belirlenimci, en determinist düşünce Yunan düşüncesidir. E, felsefe var. Hatta... E, ...burada da söylemiş olabilirim. E, Eynli... ...İsmail Sakip Efendi... ...bunu çok güzel özetliyor Yunan düşüncesine. Diyor ki, tanrılar... ...okçu... E, ...felekler yay... ...olaylar ok... ...dünya merkez, insan hedef... ...kaçış nereye Yunan düşüncesi bu şekilde özetliyor. Çok güzel. Tabii... Kaçama 10'lu trajedi ortaya çıkıyor. Şimdi meselenin zeminini iyi idrak edemediğimiz zaman o zeminden neşet eden, ortaya çıkan bir sonuçtan hareket edip büyük yargılamalar yapabilirsin, büyük bir resim inşa ettiğini düşünebilirsin işte. Ama arka planı boş. Ha? Arka plan boş olur. Yani ideallar öğretisi ideallar şeyinden mesela hareketle Platon'u ilk bilim düşmanı yani, diye bunu... ilan edebilir ediliyor da hani Yedersin canım. Tanımına göre yapabilirsin. Olur mu öyle şey? Şimdi şu, mesela şunu diyebilir bir insan. Bilim olmayan bilimin düşmanı mı olur? O dönemde bilim yok ki. İşte başlangıç fikrinin tartışmaya açık olması... Ama işte orada güzel. Medeniyet tarih yazıcılığı, bilim tarih yazıcılığı da böyle bir kabulle başlıyor işte. Şimdi yeni, işte yeni derken birkaç yılında tarzı. Thales ilk filozof değil, Almanlının uydurması. Yok öyle bir şey. Şimdi başka bir kitap çıktı. Thales ilk filozof değil, ilk geometicidir diye de kitap çıktı. Ama takip edilmedi. Falan. Geriye Ve doğru bunu yani. tamamen tespit etmemiz mümkün değil insanlık tarihi. Mümkün aslında. ya da değil. Ama şunu anlamamız lazım. Bu tür inşalar, tıpkı bu, hani dedik ya bu kalemin bilgisini. Yalın kat olmadığı gibi kültür tarihi, bilim tarihi, düşünce tarihi, felsefe tarihi de yalın kat yazılmıyor. Buradaki bileşenleri çok veri nedir? Herhangi bir nesnenin, olgu ya da olayın bilgisini elde ederken o bilgiden gelen veri o veriyi yoğururken benim sahip olduğum anlam önermeleri, hayat görüşü, kavramsal ve yargısal çerçevelerim, metafizik kabullerim bir sürü bileşen var demek istiyorum sana. Bunun üzerine konuşacağız. Dünyanın, evrenin dünya merkezli oluş. Mesela. Bununla ilgili. Mesela tabii yani ki sizin onun da zemininde başka kabuller var. Yani şöyle düşün. Şimdi biri çıkıp diyor ki ben bu şeyin, nesnenin ne kadar şey olursam alet edevatım gelişmiş olursa olsun bilinemez bir tarafı hep vardır. Bu bir iddia. Ama bunun dayandığı zemini iyi yakalaman lazım. Biri de der ki hayır. Zaman mekanda temsil edilen her şeyi ben bir teviye bilebilirim. İkisi de tev iki iddia. Bakar. ikisinin dayandığı metafizik kabulü tespit etmeden bunu anlayamıyorsun. Evet. Benim de kastettiğim tam da o en temeldeki nazari çerçeve dediğimiz o çerçeveyi iyi yakalarsak o çerçevenin bileşenlerini iyi tespit edersek yukarıda yapılan iddiaları çok iyi yakalarız. Yani eğer biz klasik organik evren tasavvurunu dikkate aldığımızda e, iddia edilen nedenselliğin ne kadar oraya uyduğunu ama o organik evren tasavvuru kalktıktan sonra o nedenselliğin devam ettirilmesinin ne kadar da saçma olduğunu çok iyi yakalarız. Hume'a da hak veririz. Çünkü Hume birden bir bakıyor ki ya mekanik bir evren tasavvurumuz var ama hala organik evren tasavvurunu geliştirilmiş nedensellik teorisi kullanılıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesele biraz o metafizik kabullerin şimdi biz bunu dışarıdan baktığımız zaman görüyoruz ama belki o dönemde onun içinde yaşayan insanlar bunu tüm bileşenleriyle görmeyebilir. Ama biz Bugün Ama bize. söylediğiniz şey itibariyle yani büyük kafaları, büyük kafa yapan şey de o en temeldeki yeri tabii, tabii okuyup doğru yerine koyabilme Yani niye tutsun adam büyük rasathane kurulsun verileri alıp e, yer merkezli evren tasavvurunu muhafaza etmek için yorumlasın canım. Yani adam senden benden zeka adam bunlar. Ne türlü bir nazarit çerçevesi var ki o nazarit çerçeveyi muhafaza etmek adına... E, ...bütün o verileri ona göre eğip büküyor. Bugünden baktığında eğip bükmek gibi geliyor sana. Koca rasathanede yapılan rasatlar, veriler hiç mi bu insanlara farklı bir şey? Yani... Ne tür bir gözlük taktiki? ki on olgularları öyle gördü? O nazarı çerçeveler, teorik çerçeveler, nazari çanaklar senin gözlüklerin gibi yani. Biz çıplak gözle gerçekliğe bakmıyoruz. Yani göz görmüyor. Yanıldığımız şey şu, ben görüyorum. Göz veri alıyor ve o göz veri ben ne geldiği zaman o benin inşası yapısı o veriyi dönüştürüyor. Ben görüyorum. ...kalıbına girdiği zaman dönüşüyor, başkalaşıyor. Hı hı. Mesela ben dediğim şeyde... ...belli bir kültürel ağın içerisinde ben olduğu için çünkü... E, ...ben, biz... ...bunlar üzerinde konuşmuş hatırlarsam belli bir sonuçta elde ediyor o kendilik... Kend, ...öz bilinç dediğimiz yapı. Sen öz, öz bilinç diyorsun ama... ...neticede o öz idrak ettiğin bir... E, ...ilişki ağı var. O ilişki ağı içerisinde var oluyorsun. O ilişki içerisinde ben görüyorum diyorsun busa tüm verileri süzüyorsun e, dönüştürüyorsun o kadar ki hocam muhteli şeydir değil mi gerçek olanı bile e, görse bile zihin onu reddet, kabul etmeztik obrahenin herhalde yani gözlemlerini reddediyor gördüğü şeyi e, öyle bir meselesi var bizim için alıp gözlük Hayır, bizim için öyle o adam doğal olarak onu yapıyor onun böyle bir sorusu yok o şöyle demiyor, ya aslında bir gerçeklik var. Ben bir gözlük takıyorum, o gerçekliği ona... Değil Tabii mi? doğal olarak, bizim için de öyle. Tabii. Bizim için de öyle. sonra bizim bütün kurgularımızın, hani dedik ya, bugünün bilimi, yarın efsanesi olabilir. Bizim kurgularımızın da içinde yaşadığımız o teorik çerçevelerle kayıtlı olduğuna dair bir sürü metin yazacaklar. Burada bundan azade bir bakışın e, olup olamayacağı işte, meselesi. İşte buradan kalkıp da mesela, bir çoğulculuk efendim ne kadar demokratik değil ya da bir müphemiyet, bir belirsizlik, bir pusluluk da icat etmemek lazım. Yani rasyonaliteyi nasıl koruyacağız burada? Hmm. Çünkü öbür türlü mistizme gidebilirsin. irrasyonel bir yapıya gidebilirsin. Buna bu da buna da yani bu türlü bir tespit irrasyonitenin kapısını açmaz. Onu da söyleyeyim. Mistizmin kapısını da açmaz. Biz rasyonaliteyi burada koruyabiliriz ama nasıl koruyacağız? Onun üzerinde konuşmamız lazım. Bu çok etkileyici. Yani hakikaten heyecan verici bir yer. Burası. Tam bir giriş zemini. Tabii tabi bu bugün güzel onu konuşacaktık ama dediğim gibi e, hata yaptık. E, ama bunlar şimdi bunu iyi analiz edersek e, hem bilim kavramının e, lafız olarak e, sahip olduğu farklı mefhumları, farklı kavramları ve dolayısıyla farklı e, mistakları, farklı referansları çok iyi tespitle kavga etmeyiz yani. Tanımını yapar geçeriz. Ama o gözlük bahsinde süremiz bitmiş. Ee, evrim e, meselesi biraz sanki şey güncel örneği gibi. Mesela? Tüm dünyada. Nasıl? Yani bir şey var. O bir şeyi yorumlamada bazı e, kabullerimiz, Tabii yargılarımız abi. var. Tabii. Ee, Tek bir evrim teorisi yok ki. Evrim teorisini sen şimdi bak şimdi Onların teorik, diye ki evrim teorisini siz teorik bir çerçevede farklı kullanırsınız. Bir teorisi, başka bir teorisiyle farklı kullanabilirsiniz. Bir şey anlaşılmadan hareket etmek de sıkıntılıdır da. Tabii, Yani Tan evrim teorisi eşittir, tanrı yoktur. Matematiği... Ama şöyle, senin nazarı çerçeve, materyalist bir nazarı çerçeveye dayanıyorsa. Böyle. Öyle yorumlarsın. E, değilse başka yorum, yorum yorumlarsın. Tanrı yarat, evrimle de yaratır, devrimle de yaratır, birden de yaratır, adım adım da yaratır. Aç bakayım İbn-i Nekfani ne diyor? Aç bakayım İbn-i şey, İbn Nefis ne diyor? Aç bakalım Razi ne diyor? Yani evrim anlamında demiyorum. Şu anda bizim kullandığımız evrimin... ...nazari dayandığı metafizik kabuller ile... Işte ...bir mekanizma olarak evrim başka bir şey. O mekanizmanın üzerinde temellendirildiği... ...nazari metafizik çerçeve çana başka bir şey. Hocam çok ısındık, çok da güzel yere geldik ama e, süremiz bitti. Genelde biz sonlara doğru soğuyorduk. Neyse böyle sefer... oluyor. Yani. Evet, evet. İlk şöyle ilk, yapalım hocam biz, biz... programdan önce şu, şu, bir saat bir başlayalım. Şu. Yok şöyle hatlatlar biliyorsun Cuma günü tatil yaparlar ama Cumartesi günü hat yazmazlar. Bir gün ara verdik elimizin alışkanlığı kaybolmuştur diye Cumartesi suf şey yaparlar alıştırma yaparlar. Biz bir buçuk ay ara verdik ya da iki ay ara verdik. Evet. E biraz e, bir alıştırma bunu bir alıştırma gibi olsun. düşünelim. Önümüzdeki hafta konuya o senin atlamak istediğin yerden atlayalım derim. Tamam. Peki tamam, efendim iyi akşamlar diliyorum. Efendim e, yeni sezon ilk bölümü burada nihayet erdi. Önümüzdeki hafta cumartesi günü 22'de e, bilim e, özellikle batı ekseninde dolaşmak üzere yeniden karşınızda olacağız. İyi akşamlar.